seri yapıyoruz bildiğiniz gibi biz iktisatın diğer disiplinlerle ilişkisini yıldırıyoruz. Ee, takriben bir ay kadar önce burada e, iktisat ve fizikle açmıştık bir yıldır dilememizi. Pardon e, iktisat ve felsefeyle açmıştık. E, Bugünkü konumuz iktisat ve fizik. İktisat ve fizik. Ben önce katılımcıları genç tanıyorsunuz ama tekrardan bir size tanıtayım isterseniz. Ee, Bahçeşehir e, İçişleri Değerli Bilimler Fakültesi'nden dekan, aynı zamanda Necip e, Çakır. E, Yıldız Üniversitesi'nden, İktisat bölümünden e, hocamız e, Ercan Eran. E, İTÜ'den bir e, fizikçi arkadaşımız e, hemen arkada e, açıklayacağım neden orada olduğunu. Ee, Ölçen ee, Kerem Can Ocak e, Dolayısıyla burada aslında iki iktisatçı ve bir e, fizikçiyle e, karşı karşılayız e, Neden böyle yaptık? Çünkü e, biliyorsunuz iktisat kendini felsefeden arındırıp e, bir nesnel bilim olma yolunda birçok dallarla temasa geçti Bunların en önemlilerinden bir tanesi fizikti İktisatçılar fizikle ilgilendiler. Fakat son dönemlerde e, fizikçiler de iktisatla ilgilenmeye başladılar. Özellikle finans piyasalarında biliyorsunuz. Hatta adı e, ekonofizik olarak literatüre bile girmiş durumda. Dolayısıyla aslında bu, e, bu ilişki karşılıklı e, belli bir sürede devam ediyor. E, şimdi Kerem e, arkadaşımız şu anda yanımızda yok. Çünkü burada milli e, e, Hazırla, hazırlıklı olduğunu sanıyordu. Fakat bizim öyle bir imkanımız olmadığı için e, kullanamıyor. E, Markovizyon gibi bir şey istemişti. Şimdi o hazırlığı yapacak. Sonra gelip üçüncü konuşmacı olarak aramıza katılacak. Şimdi ben e, bugün zikâhtan sonra ilk sözü e, Necip Çakır e, hocaya veriyorum. E, 20'şer dakika sürenliklerimiz var. Sonradan ikinci soruda soru soru cevap şeklinde tekrar e, ek süreler kullanabiliriz. Buyurun. Şimdi e, benim e, fizikle ilgilenen, daha doğrusu benim bir kitabım başlıyor, yani Doktor Otezi'nin daha sonra bir kitabı oldu. E, fizik ve e, İktisat e, kitabım başlıyor. E, e, ve benim yani fizikle ilgilenmem aslında, e, yani tez projemin bir chapter olan, bir giriş girişe e, olan bir şeyin tezahine dönüşmüş olmasından ibaret. Hepsi bu, e, başka bir şey yok. En tabandaki asıl sorun e, genel denge kurulumunu eleştirmek e, ve genel denge kurulumundan hareketle biraz da bir macera iktisatçı vardı, yanlış konu aydiye. E, Onun kuruluda da modelden de hareket ederek e, bir krizler tabanına varmıştı. Yani bu biçimde yaşadığımız krizi, ben e, bu tezi yazarken tabanda e, barış noktası yani e, genel denge kadar kapalı bir sistemde böyle bir kriz var üretici e, varsayımı e, konuğumuzdan. Ondan sonra ilk şey e, giriş bölümü e, 500 sayfalık bir tez daha sonrasında da kitap oldu. Şimdi bu kitabın adı Yanlış Yani fizikle ekonomi deyince e, sanki benim buradan e, iktisatçıların iktisada ilerlemek için fizikte başvurmaları gereken gibi bir sonuç e, çıkıyor. Yani kitap böyle yanlış yanı var. Ee, yani bu nedenle e, benim bahsetti bahsettiği ekonofizik sayfasında işte beni kattılar, onu bir tane liste ulaştırdılar, işte Erdo Smit'le falan aynı yere sonuçlar etmişler. Bunlar benim haberim dışında gelişen şeyler. E, benim amacım bu değil. Benim amacım tam tersine e, bir dönem, e, iki farklı dönemde daha doğrusu, e, iktisalın önce e, yöntemsel olarak ve esin kaynağı olarak fizikten e, etkilenmesi e, bu Erdo Smit dönemde rastlıyor kapaca. Açalım biraz da. İkincisi de 1870'lerde ortaya çıkan, yani bir taraftan Marx'ın tarafından nefretik iktisat dediğimiz iktisatçıları ortaya çıkan, ayrım ayırım. E, ve asıl karşı çıktığında bu ikinci etkileşim. Çünkü burada işte aletler de, sahne etkoloji değil, metolojinin yanı sıra aletler de e, bir anlamda taklit edilmeye başlanıyor ve bunun sonucunda da e, iktisatın mümkün olduğu kadar fiziğe benzer bir yapı haline getirmeye çalışıyorlar. E, e, böyle bir çabalar arasında. E, bütün dertte de, o dönemde fiziği e, Hizik kadar kesin bir iktisat bilimi oluşturabilmek. Bunun için de kullanılacak temel ayet matematik. Ve yani işte bütün iktisat neredeyse zevk ve acının karkülüsüne indirgeniyor. Ayrıntılandırırım bunları. Ve buradan sonra da işte yavaş yavaş 20. yüzyıl başına gelindiği zaman matematiksel formalizmin de iyice hakim olmasıyla beraber böyle bir ilgili kapılık almazan bugünlüğün en azından bir bu kısacının matematiksel formalizmin iktisada hakim olmaya başlıyor. Bunun getirdiği nokta bizi, işte 1954 yılı önemli noktalarından bir tanesi o. Bir taraftan Errol ve Dövren'in genel denge modeli, bilgimine inanması. Ve aynı yıl, yani, aşağı yukarı 70 yıl olacak baskı yapmış olmasına rağmen Balgas'ın Fransızca'nın İngilizce'ye çevrilmesi, ilk kez çevrilmesi. Ee, bir anda Valras, işte hemen çıkan e, bir iktisatçı haline geldi. Başka iktisatçılar bağlamında öne çıkıyordu. Ee, Hocam, bir gün makinesi var geceleri, tamam okuyamadım ama o anlamda uzattım. Oscar'dan yazdılar, bunun önünde çıkarttığım isimlerden bir tanesiydi. Ama en polnyal şekilde, 2008, 1904'den sonra genellikle kuramıyla beraber Balraz bayağı bir vizenin kazanmaya başladı iktisatta. Ve ondan sonra da iktisatın geldiği nokta. Ee, yani... E, aslında bütün kriz dönemleri iktisadın, iktisad teorisinin krizini ifade eden dönemlerdir. Tarih boyunca aşağıya evet böyle almıştır. Bu özellikle de e, 19. yüzyılın sonu, Çünkü peş peşe şey düşürüz finansal kriz var bu dönemde. E, bugün de e, bir kriz döneminde yaşıyoruz ve hala iktisad kriz içinde. Ama iktisatçılar artık öyle bir noktaya gelmiş vaziyettiler ki bu yanlış bir önlendirme bağlamında. Matematiğe e, satanın kaldıkları için matematik içinde artık hiçbir şey düşünemez hale gelmişler. Ve e, çok da ilginç bir hikaye var orada. E, Döbre'ye e, 1982 yılında Nobel'in ürünü verildiği zaman matematikçiler, bayram yetkiler Nobel aldı. Matematikte Nobel yok. Biri bir ayete göre Nobel'in karısı bir matematikçi ile aldatmış. O yüzden matematikte Nobel konmamış. <gülüyor> o yüzden Döbre Nobel alınca matematikçiler, bayram yetkiler Nobel aldı nihayet yani, bizde diye. <gülüyor> Durum bu. E, ve işte... E, yani belki bir ona da deyinmem lazım. Madem Nobel'den bahsettiğim bu alanda onu da e, bulmakta belki yerler var. Demin görmenin adını Erhoff'u beraber, yani Kenan Erhoff'u beraber aldım. E, Kenan Erhoff sonradan bu işlerle tümüyle vazgeçmişti ve Üçüye Tarihi bir kitap yazıyordu. Ve Nobel aldığı söylenince keşke bu çalışmamla Nobel alsaydım diye bir pişmanlık da e, ifade etmişti. Dolayısıyla yani benim e, kitabın başlığından hareketle ben iktisadın kurtuluşunu fizikte e, alıyorum diye bir sonuç çıkartılmasın böyle bir şey için böyle yanlış olduğunu inanıyorum ben. Çünkü iktisat e, çok farklı bir bilimsel yapı. Hatta bilim olup olmadığı ile tartışılan bir yapı, buna karşılık bir örgü tarafında da yani en saygın bilim var. Yani İktisatçıların fizik ve hükümeleri e, takdir etmeye çalışmaları zaman zaman belki normal karşılayabilir, dönem koşulları e, da buna etki edebilir, e, dıstısa tarihinin soru olarak ama e, altını özellikle çizmeye çalıştığım hikaye, ben iktisatın kuruluşunun fizikli olduğunu düşünüyorum. Tam tersi, yani iktisat fizikten ve matematikten ne kadar ayrışırsa ve iktisatçıdan ne kadar iktisat kuramına kafa yormaya çalışırlarsa, ee, bu anlamda o kadar fazla ilerliğine sağlayacağını e, düşünüyorum. Çünkü iktisat her bir sosyal bir. Ve e, gerilen nokta öyle bir nokta ki özellikle e, Amerika'da ondan da e, bir cümleyi bahsedeyim. E, matematik ve fizik doktorası yapanlar aşağı yukarı serde 30 bin dolar civarında para aldılar. Buna karşı iktisat doktorası yapanlar 45-50 bin dolar yani civarında para karo aldılar. O yüzden matematik ve e, fizikte lisans okumuş pek çok insan ee, ekonomide doktora yaparak e, ekonomiye geçmek tercih ediyor ve bunlar da e, çok e, sayıda ürün vererek e, Amerika üniversitelerinde kendilerine bir <gülüyor> pozisyon bulmaya çalışıp başlıyorlar. E, yani bildiğiniz gibi zaten yani ne kadar çok yayınız olsa ne kadar saygın dergide yayın yaparsanız o kadar ilginç bir pozisyonunuz, e, imkanınız oluyor. E, bu da e, böyle bir kapıyı açıyor ve iktisadı yapanlar artık iktisatçı olmuyorlar. Yani lisanslarında hiç iktisat olmamış. Ee, i̇nsanlar e, lisans bilgisayarı da ne kadar iktisat bilgisayarı onunla iktisat kurumuna e, bir takım çözümler getirmeye başlıyor, çalışıyorlar. Ama bunda çok başarılı bir gelişim olmuyor, e, görülen örneklerden e, hareketle. E, ve e, geldiğimiz nokta işte iktisanın matematik tarafından esir alınmış olduğu ve iktisat politikasının iktisat değil de e, siyaset bölümlerinde yapıldığı bir dünya. Ben asabına karşı çıkmak için e, bu şeyi biraz eziremez. <Gülüyor> ee, biraz daha aynısına gelecek olsam Demin söyledim bunu ee, Demin koşulları bunun da işte Çok etkili olduğundan bahsettim Erwin ee, Smith e, ilk isimdir e, Yani ilk Bir anlamda e, Newton etkisine e, sokan Zaten Newton'un böyle bir de var e, Benim e, doğal e, felsefere Yaptığımı ahlaki felsefeyle yapılabilir görünüyor. E, o dönemde ikiye ayrılıyorum. Bir tarafta doğal felsefe var. Bütün bu e, bizim dediğimiz e, bilim kirlilerin içine girdi. Diğer tarafta da ahlaki felsefe felsefe var. İşte, ekonomi var, politika var. Politik var. E, diğer bilimler var. E, dolayısıyla Newton'un vasiyeti var. E, Sınıf da bir anlamda Newton'un bu e, vasiyetini yerine getirmeye çalışıyor. Newton'un da inanılmaz bir etkisi var. E, o dönemde o dönemde yani bir tek örnek vermek yeterli olur diye düşünüyorum. Bizim deli Anadoluçların büyük petrol delikleri, petrol. Rusya'dan halkı bu dönemde Newton'u ziyarete ee, gibi. Bu kadar büyük bir etki yapan birinin yapanlarının Binditare'de bilimsel e, düşünceye etki vermesi e, mümkün değil. E, ve işte Newton'u vası edici açıvesinde başta Smith, Kingdium aracılığıyla oluyor bu. En rahat, düğüm çok daha yakınlar. E, bir sürü insan etkileniyor ve e, ortaya böyle bir yapı çıkmıyor. Yani şimdi mesela Erdoğan Smith dediğim zaman size ne geliyor aklınıza diye sorsan görülmez elde edeceksiniz. Görülmez herhalde ki, Ernest Smith'in e, e, kuranında çok az yer tutar. Her kitabında sadece bir kere geçen bir e, ifade eder. Ama e, işte, Ernest Smith'in görülmez evi bir takım başka politik e, gerekçelerde kullanılarak sanki iktisatın amentüsüymüş gibi e, formüle edilir. E, görülmez evin kaynağı, Newton'un kullandığı görünmez zincirdir. Elim sınıf da bunu. Bu görünme zincir kavramını birkaç da bırakarak kullanır. Özellikle işte e, astronon üzerine yazdığı e, deneme kısmını de kullanır. E, bugün bir şeyin, sözcüğün kaynağı da Antik Yunan'a kadardır. Görünmez zincir kavramının kaynağı Antik Yunan. Dolayısıyla e, neden Antik Yunan'a kadar geldim? Ben İktisal Düşünet Adresi'ne de veriyorum e, ve Antik Yunan'a büyük ölçüde de e, önem e, veriyorum. Ve Mesela şeyden bahsettim size ciharın e, sınıfından bahsettiğim ve iktisat e, onlu yüzyılın sonunda acı ve zevkin e, kalp ücreti olarak anlamda olur diye eğer e, kalp ücreti bence olursanız efiki o zeklarsanız yani bu düşüncenin e, bu hedonizm denilen düşüncenin kökeni oradadır daha sonra işte ciharın benton'la beraber e, neokalistik sınıfı ve bu iki sınıfına yerleşmiş vasiyettedir e, dolayısıyla artık Yunan'dan gelen bir etki var ve e, lüntümalara beraber ilk dalgada Ermes'inlik ve etkilen e, bayağı bir nasibini alıyor. Ki yani biraz da ortadadır, e, kantezyen bir e, şeyle, felsefeyle e, lüntümaların felsefe arasında kalmıştır. Ama, <gülüyor> İkinci dalga 30. yüzyılın sonunda e, geliyor. O dönemde e, fizik biraz daha farklı bir durumda. E, zaten e, Daos'tan sonra özellikle e, bir dönem, Artık fizik adına yapılabilecek hiçbir şeyin kalmadı düşünülmeye başlanmış. Ee, çok da bir aplast ile işte beraber çok da bir termist bir dönüşmüş. Daha sonra da bunların hepsi aşırı. Ee, öyle kalmadı fizik. Ama 10. yüzyılın sonunda e, kullanılan otomatiksel tekniklerle beraber e, ilk defa bir bütünleştirilmiş kram e, formüle etme e, imkanı e, bir ölçüde doğuyor e, diyelim. E, ama bunlar terminolojilerin öncesi kesin yani temelleri miktar tüp şeklinde eklenen bilimlerin bugün bir e, tek istisnasi vardır. Roman kökenli bilim sadece Galileo'ya ait olmayan, onun dışında bütün bilimlerden oluşmuştur. Ve e, fizikin e, o dönemde elde ettiği başarı e, özellikle de matematikin kullanımıyla elde edilen başarı, James Clerk Maxwell diye bir şey var, Romantikin olarak seyirci bir şey var fizikçi var, ki bu bir anlamda bütün düşünceyi e, alt üst ediyor. E nütünlere hakim olan ambeysist gelenek eee hiçbir dereye başvurmadan sadece 8 tane romanizler de ekranlar bütün böyle romanitik romanın ifade edilmesini e, sağlıyor ve bu tabii inanılmaz bir dik. Yani bildiğimize göre deniyeyim James, James e, Fourier'i eee şeyle tartışmak için, Marx'la tartışmak için malzeme metodu gözüyor. Nasılsa siz görmüşsünüz Lisa Marx'la cevaplar verebilirdi. Eee <gülüyor> Ama e, bu e, dönem, şimdi bizim en saygı bir gün olarak çok öne çektiğim bir dönem. E, i̇ktisatçılarını böyle bir de etkiler andır, kendilerini arındırmaları da e, çok mümkün değil o çay Ve zaten kendileri de iktisatçı olmayan, e, mühendisliğin mümkün bir bilimlere e, yakın e, duran ama onların da konuları ilgisini almayan bir tek bir insanlar, işte özellikle Cevolda Valras, e, bu işe soruluyorlar ve bir matematiksel iktisat ekolü e, kurmaya e, çalışıyorlar. Ee, bu anlamda da kendilerini kendilerinden önceki iktisatçılardan çok ciddi bir şekilde ayırıyorlar. Özellikle de Ricardo örneğinde, Yani Sine'de e, saygı da kusur etmez gibi gözüküyorlar ama e, Ricardo Emil e, ciddi şekilde e, düşmanlar e, bunların. Her ikisinde iktisatı çok yanlış bir yola soktuklar. İngiltere'de bir aptallığa cennetini söyledikleri e, söylüyorlar. İfadeler aynen e, böyledir. E, bu açıdan bakılınca e, bir anlamda orada bir kopuş oldu. Yani daha önce klasik olarak mesela biliyorsunuz iki kişi klasik ikanetimizi bir, bir tanesi Mars'tır, bir tanesi de bir klasik olarak bir ee, Klasik olarak derken burada Mars öncesi klasikleri kast ederek söylüyorum. Ee, o iktisatçıları, Charles e, ve Walras e, bir anlamda davretliyorlar. Yani Charles'ın e, İngiltere için söylediğini, İngiltere'yi Aptalar Zeynep'ine çeviriyor dediğini, Balraz ee, söylüyor, işte bir tanesi giderim olduğunu düşünüyorsunuz, diğerine transfer olduğunu şöyle diyerek yazışıyorlar. Arkalarında bir grup iktisatçı daha geliyor. Ee, Ejvot ve Paraton en önemlidir e, bunların ve her ikisi de özellikle şeyde, Paraton'a çok belirliğinde bu, rasyonel mekanik iktisat arasında bir ilişki bulmaya çalışıyorlar. Demir Selim'in söylediğim temin yok bu işin içinde. Sadece mekanikle sınırlı, mekaniğin yöntemlerini ve e, kullandığı matematiği takdir ederek ki iktisatmış, pardon fizikada kesin bir iktisat ilimini yaratmaya ee, çalışıyor bilgisayarçılar. Ama bir kez dağıtık sizin, bunlar bilgisayarçı. Yani Valras mesela, mimarlık okumaya gelmiş parası, şey, Paris'e. Orada işte bir saklı sapan bir roman görmüş. Romantatı bulmadıktan sonra babasının yanını kalmış. Babası işte bir bilgisayar profesörü olarak çalışıyor. Ee, James zaten Hindistan'a gitmiş, ee, önemli önlemlerimi orada gitmiş. Doğru düzgün, o melekliği donanma olanlarına sahip değil. Mühendis bilimlerine e, yakın. Walras'tan ee, çok daha parlak bir yana bu arada. Ee, şeyin, e, ilgisayarın önceden kendisi fiyano çektiğinde bir alet tasarlatmıştır. Ee, Philosophical Science gibi bir kitabı var. Bu kitabın önü çektiğinde, girişimde olan fotoğrafı da vardır. Ee, Walras'da böyle parlaklık da yok. Walras sürekli kendi deviz eden bir adam. Bütün köyüye bir ee, Ve yani şu kadarını söyleyeyim, etrafında bir sürü iktisatçı olmasına kadar yaklaşım, Walras, e, Lagrange yöntemini anlayamamıştır hayatında. <gülüyor> yani matemize iktisat e, piyili geçiren bu adamlar e, Washington'da duran bir tane kitap vardı Statin Öğeleri diye, Bonzo'nun kitabı. O kitabı kullanarak o kitaptaki e, eşyalım denkler hareketler, hareketle e, bizim işte genel denge dediğimiz e, sistemi e, kopyalımıştır. Orada da yaptığı tek şey, e, yani tek bilimde gözlemek gerekirse, Newton'un güç kavramının o asından devraldığı kıtlı kavramını uygulamaktır. Hepsi bu. Ve bütün bu frontananın altında yatan hikaye enerjide faydanın özdeş olduğunu göstermeye çalışma e, çabası. Yani e, bunun anlamı tabii enerjiye uygulanacağı. Bütün şeylerin atomun sert ekliğinde aynı şekilde faydaya uygulanabileceği dediğimiz bir Ama o dönemde enerjinin korunumu e, yasası e, var. E, Termodinamik bilinci yasasının e, bu. E, biz de aslında bugün enerjinin korunumunu ya da işte faydanın e, korunumunu e, bir anlamda görüyoruz dün bir televizyon programındaydım. Orada bahsedelim arkadaşlarımla paylaşmıştım. Dedi. 2002 ile 2012 yılları arasında Amerika'da nüfusun %90'ının ortalama hane geliri 34 bin dolarına 30 bin dolar düşerken nüfusun 10 binde birinin ortalama hane geliri 12 milyon dolardan 21,5 milyon dolara çekmiş. Fayda aynı fayda ama pasta farklı şekilde paylaşılıyor enerji bir konumun yasasını bu bağımda kullanmak e, gerekirse. Benim şimdi bir söyleyeceklerim bu kadar. Ee, daha sonra işte da yaşadıklarımızın tartışmasında. Çok teşekkürler. Necid Çakır e, iktisatın fizikle çok e, gelip bir ilişkili olmasında doğru bulmadığını söyledi yanlış anlamadıysam. Hı hı. İktisatın hı. iktisat olarak kalmasından yanar verdi. Şimdi sözü Sayın Ercan Hocamıza veriyorum. Teşekkürler. Ben de tersini söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, ben de Solov'dan bir anıtı ile başlayayım. Diyor ki, tekerleğin çarpık olduğunu biliyorum. Fakat kasabadaki tek oyunda bu. Dolayısıyla ikisat gibi fizik ilişkisinde e, tekerlek çarpık. Çarpıklarını e, ayrıntı olarak anlattım. Ama bu e, biz birinci sırta ihtiyaç e, olarak öğrencilerimize denge kavramını hareketle hep e, e, farklı onlar belki de fark etmiyorlar aslında fizik öğretmeye başlıyoruz. şimdi efendim, iktisat e, fizik ilişkisi e, e, ne tabi ki biz biraz benim sitemde başlatıyoruz e, doğru e, e, Tabii İksat-fizik ilişkisinin aslında e, bir alternatif de var. İksat-evrim e, ilişkisi, İksat-biyoloji ilişkisi. E, e, 1980'li yıllara kadar İksat-fizik e, ilişkisiyle, yani genci ilişkisiyle, evrim ilişkisi e, genel olarak rakip, rakip olarak görüldü. Fakat e, bugün, e, 80'li yıllardan sonra ee, kompleks ve fiziği e, ve bağlamındaki gelişmeler, ekstat e, e, fizik, e, saat fizik biyoloji ilişkisinde e, yenge yanında ötesinde evrim evrim bağlantısını e, e, daha öde, fazla çıkarttı. Ve bu, bu daha, daha çok lisans kitaplarına, ders kitaplarına daha fazla yansımadı ama e, lisansüstü çalışmalarında da e, artık yenge ziyade e, rüm analizi, dengesizlik analizi, e, daha fazla öde çıkıyor. Bunlardan e, konuşmamın sonuna doğru birazdan bahsedeceğim. E, evet, e, ikisar işte fizik ilişkisinde tabii ki e, Newton e, kalkış noktamız. E, Newton aslında, Newton'un da X-Tat'la ilişkisi var. X-Tat Newton'da Borsa Finans İşleri'yle biraz yani, bu şey yapmıştır. Yani ilgilenmiştir. Dolayısıyla biz X-Tat Newton ilişkisini e, X-Tat Fizik İlişki Newton'a bağlarken tabii e, fizikçilerin de X-Tat'la ilişkisini Newton'la başlat, e, başlatabiliriz. Ama e, istat fizik ilişkisi, denge ilişkisi yanında e, biyolojiye biyoloji, evrim ilişkisiyle eee özellikle narbinde beraber iktisatın eee temel tartışma konularından bir e, ve eee narbinde iktisat eee evrimci iktisat eee 1920'li yıllara kadar iktisatta e, e, denge ikisadını e, fizik, e, ikisad fizik ilişkisi kadar önemli bir tartışma konusu olarak devam etmişti. Özellikle kurumsal ikisad puanında e, ve 1921 yıllara kadar e, tartışmanın e, galibi de aslında e, belli değildir. Yani biz e, 1900'lü yıllarda Amerika'da hangi ikisad egemendi dediğimiz zaman nefesli İktisat Ege'nden de değil miyiz? Yani bugün işte Amerikan İktisatçılar Birliği en büyük teşkilatı değilim. Kurucuları ve ilk dönem yöneticileri kurumsal İktisatçıları. Ve ve bilinen defalarca başkanlık teklif edilmiştir. Yani bugün yine Amerika'nın en önemli araştırma kurumu National Bureau of Economic Research kumsal je tarafından kurulmuştur. Yani e, evrimci je tarafından kurulmuştur. Eee bu dönemde kadar Almanya'da 1940'lara kadar Almanya'da ne 1940'lardan sonra aslında e, şey e, yine çıktı. Yani e, savaştan sonra e, e, yine çıktı. E, Alman Alman Okulu gelenler. Ve orada da e, denge analizinden ziyade. Hatta orada onların kökleri daha eski. Darwinist bir analiz yok ama tarihi bir analiz söz konusudur. Dolayısıyla yani iksat <gülüyor> mainstream, iksat fizik işte denge etmemeli dediği zaman belki de bunu yirmilerden sonra başlatmak yani hatta 30'dan sonra başlatmak, yirmi dokuzun dolabından sonra, evlinin bölümünden sonra başlatmak. Ee, daha e, doğrudur diye düşünüyorum. Ee, <gülüyor> ve e, e, 20'lerde 20'lerin sonunda e, biten e, kısa biyoloji ilişkisi e, evrim ilişkisi e, 80'li yıllardan sonra özellikle e, bilgisayar bilimindeki gelişmeler belirsizliğin e, modellenebilir hale gelmesi gibi e, gelişmelerle birlikte tekrar öne çıkmaya başladı. Dolayısıyla iktisat fizik ilişkisini e, iktisat fizik ilişkisini ilimsizlikle başlatırken <gülüyor> aslında iktisat emrimi ilişkisini ilimsizlikle başladık. Yani biz e, işte Metin'in katıldığı iki yıl önce e, Hacette Fete darbinin Dolayısıyla düzenlediğimiz topladırlarda e, zannediyorum bu çok katılımcı e, darbinin e, simit ilişkisini pre Darwin darbinin öncesi Darwin ilişkisi olarak adlandırdı. Dolayısıyla e, simiti bir yere koyduğumuz zaman simiti evet ilk otlusu, ilk sat ama e, evrim ilişkisi aynı zamanda e, o görünüm üzerinde kavramının bir e, birkaç bir kelime öncesi işte kendinden e, organize olması falan gibi dolayısıyla evrim kavramını çağrıştıran ifade de söz konusu. Yani bugün <gülüyor> e, Sivit, Marx, Menger, Marshall, e, Werdinand, Schumpeter, Hayek e, bunlar e, e, biz e, Newton fiziği yılında evrimci iktisatçı olarak adlandırabiliriz. Tabii bunlar evrimde anladıkları, yani burada tartışmamız evrim tartışması olmadığı için ayrıntıyı görüyoruz. Evrimden anladıkları, anladıkları farklılığından ayrı ayrı tartışmak gerekir. Ama evet, yani evrim kavramı bunlarda önemlidir. İşte simit darbin öncesi darbinci olarak aktardırılır. Veblen-Darwin'in ilişkisi zaten karşılıklı. Veblen-İksat'ın Darwin'i temel alması gerektiğini e, sürekli söyler. Şumpeter, e, Şumpeter'de tabii evrim ilişkisi daha farklı e, bir kavramda. Darwin'ci anlamda daha çok değişme anlamında, değiş, değişim, girişimcilik anlamında, genelik e, anlamında. Ama o da e, işte e, varlığı en bir İksatçı olarak ki şey, biraz küçüziyor şey ama Şumpader <gülüyor> e, en büyük iktisatçı olarak <gülüyor> bazen, <gülüyor> e, zaten, e, yani bunun yani denge durumunda aslında e, e, resesyon sonrası, boom öncesi bir dönem olarak anlandırmak e, e, mümkün. Onun analizi yapması açısından yani geçici bir durum olarak algılamıştır. Dolayısıyla Şumpader de aynı şekilde e, Avusturya Okulu Avusturya okulunda e, yani mesela mengerde paranın analizi tamamen bir ekonomik yaklaşır. Avusturya okulu... O süreli sanırım. Yani cebun zamanlar her zaman mengeri dışarıda tutuyorlar. Mengeri çılgınca bunların kefasını kendini hissetmiyorlar. Yani e, mengerin yaklaşımı çok farklı. Matematik hils çiçim verdi. Yardımcılık araç olabilir. Orada içinde hiçbir şey yok mengerde. Bunlarının dışında tutuyorlar. <gülüyor> Ee, yani Menger, e, Marxus, Mises, Mises, Hayek, bunlar e, yani özellikle Mises Hayek'in e, işte Oscar Lange ile diğeriki Varlas'ın tartışmalarına baktığımız zaman e, yani oradaki varla ilgili Lange idenge kavramını anlamda e, e, etkili kavramını. Iı, sürekli eleştiri söz konusu. Yani böyle bir şey olamayacağı ıı, bir süreç olduğu altını defalarca çizildir e, Bugün ıı, dolayısıyla ıı, işte biz Neu Kredisi dediğimiz zaman Avusturya okulu da ıı, evrim yaklaşımının da temel olduğunu hale ıı, ki kendiliğinden düzen kalkımı yani evrenci bir, bir kavramı. E, e, Marx-Dalini ilişkisi tabi yani evet. bir, bir, bir ilişkin Marx açısından evet. e, evet, tabii şey, tabi. şey açısından değil tabii Darül'ün açısından ama şey ona e, katkı edilir ona evet. e, evet. at, e, adayacak kadar önemli burada evet. <gülüyor> yine önemli bir isim e, e, Marx maaş alır bunu e, yani bugün biz iktisat dediğimiz zaman işte önlükü <gülüyor> iktisat dediğimiz zaman Marshall, Marshall'ın değil yanı bizi Ama Marshall ee, e, aslında öyle düşünmez. Evrili bir iktisatçıdır, Darwin'ci değildir. Spencer'ı temel almıştır. E, ve e, İksat'ın İlkileri kitabının ön sözünde, başka kitaplarında da e, iktisadın e, gerek iş doğa ve yapısı gerekse dış biçimden türetildiği, işim gösterdiğini ve geniş anlamda e, biyolojinin bir branşı olduğunu ve e, o, yani çok ıttalı bir cümle, e, Marchara e, göre iktisatçının mekkesi dinamikten ziyade iktisatı biyolojidir. Burada okuyacağım. Ondan sonra geciyi de tabii, ondan sonra gücünde ama diyor ki iktisat e, şey e, biyoloji çok kompleks bir bilim. <gülüyor> e, ve <gülüyor> dolayısıyla e, şunun altı bir parça duran, çağrışım yapan denge kavramlı e, mekaneyi kullanmak e, zorundayız. Ama bugün acaba zorunda mıyız? Yani e, işte burada rüyabatlarında çalışan arkadaşlarımız burada e, bugün e, kullanmak zorunda olmayabiliriz diye düşünüyoruz. Dolayısıyla ee, İksad fizikili ilişkisinde bizim e, denge merdivin dediğimiz birçok iksadçı, e, özellikle Marshall'ın altını çizmek lazım çünkü yani anakının ana seviyesi de e, aslında e, denge kavramına her zaman e, şey olarak e, şüpheyle bakmıştı e, e, ve ikisarın, e, aslında işte biyoloji, yani başka yerde de tarih e, felsefesini kullanmış yani biyoloji temel olması gerektiği gibi yol izliyor yine. Bu da diyor ki işin modelleme sorunu eee e, e, yani istemeden mekanikten faydalanmak durumunda eee kaldığını belirliyor. Yani e, bir, yani şunu söylemek lazım. E, yani 1900 e, Almanya'da Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde e, biz e, iktisat e, fizik ilişkisinden bahsettiğimiz zaman eee 1930'lu yıllara kadar neoklasik sistemin egemen bir iktisat olmadığını altında çizmek lazım. Yani e, biraz biz bilhassa her bahsettiğimizde yani Amerikan iktisatçılar gibi küresel çevreye çoğu söyleyici işte, e, bunlar e, işte evrimci iktisat yaklaşımını savunan e, ama 1930'lardan sonra, 1929'dan sonra bu yaklaşık bıçak gibi kesildi aslında. Yani bu enteresan. Yani Veya'nın ölümünden sonra daha 70'li yıllara kadar İksat evlilik ilişkisi e, unutuldu. İşte, daha doğrusu 50'lerde tabii bahsedilmeye başladı ama mesela sonra 80'lerden sonra yani, tabii 70'lerde roganlar, venturofi kavramında e, İksat'da belirsizlik e, kavramını, enteorbi kavramını kullanmaya başlıyor. E, 80'lerde Nelsoh ve e, ekonomik değişmenin evrimci teorisiyle e, İksat e, e, evrim ilişkisi, İksat değişme ilişkisi, da tekrar önüne çıkmaya başlıyor ve e, 80'li yıllardan sonra çok enteresan bu konuda gelişmeler söz konusu. Ve bu e, Klasik bizi, kompüter e, bilim, evrimsel biyolojideki gelişmeler bunu bunun e, modellerle ölmesi anlamda e, yeni bir e, biz darvini, e, darvini tekrar bir güncelleme önüne çıkartma olanağı sağladı. E, bu e, şöyle söylemek mümkün. E, Darwin, Darwinci evrimin matematiksel kuzenli olarak e, yani darvini e, darvinci Darwin, evrim yaklaşımı matematik olarak ifade edilmesi ve e, bu çerçevede e, bunların öne çıkması. Tabi <gülüyor> e, yine <gülüyor> iksatlar e, bir anlamda e, 30'lardan sonra, otuzlarına 30 kadar e, 30'lardan sonra <gülüyor> terk edilen evrim yaklaşımı bir e, benzer ve avustur yokunu bugün biz bence geri dönüşüne sandık. Hatta, tabii başka bir bağlamda yani bu konunun üstünde ama Miksel'in de geriye dönüşüne e, şey yapıyoruz. Yani bugün ııı e, para, para konu kıtasında ııı e, Miksel'in e, olduğu gibi ııı e, şeyde de iktisatta da yani mesela bizim işte övüş kaynamız Garama Cem Oğlu işte kurumlar çalışıyor ve kurumların gelişimi falan yani tabii bu bir ney kulesi iktisat, keynesi iktisat bağlamında böyle bir şeylerden bahsetmemek lazım Yani ama bu doğal bir şey, şeyin parçası olarak e, görünüyor. İşte e, inovasyon konusu bugün işte bütün kataloglar, bütün yayın evlerinin şeylerinde temel konulardan bir tanesi. E, i̇şte e, evrimci oyun teorisi e, e, gibi yaklaşımlar, e, e, öne çıkan konular. E, yani isim verilmeden verilen bir avusturya e, biz e, bence geri dönüşüne e, yükselişine e, bugün e, e, karşı karşıyız. Yani bir anlamda e, bugün e, bence gizli bir evlilik sat. E, mainstream'lik sat. Yani yani e, mesela bir işte, bol desin çalışmalarına falan şey yaptığımız zaman belki doğrudan darbine falan alır, şey yaptığı ama işte e, kendisinin darbinin ödülüyle ödüllendiriliyor falan. E, işte davranışsal iktisat, deneysel iktisat, evrim teorisi, büyüme teorileri, kurumlar, kültür, hukuk, e, politik makro iktisat, deregülasyon falan bunların hepsi işte kurumlar, evlilik gibi kavramların öyle çıktığı e, konuları ve 80'lerden sonra işte o bu plastiğin <gülüyor> çerçevesindeki eee çok büyük bir kopuş yaptı. Yani bu gelir özelde lisans ve lisansüstü arasında bu konuda çok büyük bir kopuş var. Çünkü ve ama, <gülüyor> lisans seviyesi akademik bir dengede bir yapılaşımı ama lisansüstü yani bir lisans ne stream yaklaşımındaki bilgisayar müstakası genel deği dalgalısal oyun teorisi ve falan asymmetric information vesaire işte yapay sinir ağları vesaire bunları şey yaptığımız zaman bu farklı bir kısa e, e, yaptığı bir kısa var bir de e, lisans farklı bir öğretilerin var. böyle büyük bir şu anda e, kopuş yaşanıyor. eee Tabii bu kopuşta aslında geriye gittiğimiz zaman o iktisar krizi ilişkisinde, fizik ve ilişkisinde otuzlarda bitmesinde bence 29 krizi de bu bir şeyde hem özellikle webden 29 krizini gören iktisarçılar var. Aslında. Yani Keynes görmemiştir, Fisher görmemiştir ama webden görenlerden bilmemiştir. Borsa batırmış, nasıl <gülüyor> görmemiş? Fischer. Hem görmemiş. Ön ben yani, <gülüyor> <Ön göremiş. gülüyor> <Ama gülüyor> <öngörenlerden>, de <gülüyor> bir öngörenlerden tanesidir. A, Keynes de e, öngörememiştir ama e, dip yaptığı zaman en çok para kazanan yani, tabii kişisel eee nerede kişilerin tersi. <gülüyor> şey tersi. tersi. <gülüyor> e, ve <gülüyor> ama tabii Keynes ile kısa dönemine çıktı. Kısa dönem, kısa dönemine çıkması aslında istikrar kavramını öne çıkarttı. İstikrar kavramı aslında denge kavramını çıkarttı. Belki de Keynes'in niyetinden de, yani okudu yıllardan sonra işte evrim ilişkisini evrim yaklaşımının iksatla sönmesi diyelim çok arka plana düşmesinde belki de Keynes'in niyetinden farklı olarak istikrar kavramının öne çıkmasında bir katkısı var. Şimdi bu genel tabi genel değişimler. Şimdi x ve fizik ilişkisinde tabi fizikçi x saçlar önemli bir yer. E, yani şimdi x saçları fizikte e, yani e, senkron duymalar gibi almaklar mevcut. Fizikçi x saçlar dolayısıyla fizikçi x saçlar aslında nicbinde bir etki yürüyor eee işte eee iktisatın eee 1870'lerden sonra çerçevesini e, belirlediler, belirlediler. Birincisi Marx. E, yani e, fizik lisansı var mıydı falan anlamında söylemiyorum tabii ama olanlar da var tabii. Pareto e, yani Pareto matematikçi, fizikçiler aslında şu olarak. Yani mühendisdi aynı zamanda. Eee bu o tamamen matematiksel fizikçe aslında paraları da en çok orada kazandı zaten. Orsada kaybettim ama. Tezden aşağıda Amerika'nın mülterimi bilmemiz. Tabii biz. Tabii. tabii. Samyason fizik lisansına sahiptir. Ve de yani bizim 1950'den sonraki öğrendiğimiz ilk sada aslında kuran kişi e, Samyason'dur. Yani de Samuelson'da aslında onun eee çok işte çalışmasının sonrasındaki e, yani <gülüyor> ve şun federal bir anlamakta güçlük çekti. Yani sınava ben bizim girdik yoksa Samuelson'lu girdi diye bir tartışma yaşandı. Dolayısıyla bu bildiğimiz bir aslında bir eee klasik fizik, eee yaklaşımın yaklaşımının e, yansıması yansılması ve Samuelson'un burada Fisher sonrasında kömürlenmektedir. <gülüyor> ve e, bir başka fizikçi yani entomofilis, yani bizim e, Philip Sayris ile bildiğimiz Philip Philis de e, fizikçi bir elektrik mühendisidir. X de var. <gülüyor> <gülüyor> X X, X de var. <gülüyor> Philis ve e, Philips'in e, makinesi X star makinesini duruyor abi değil mi? İşte o makine aslında bir klasik fizik makinesidir. Moniak. Ee, dolayısıyla çalışan e, çalışan bir çalışma göre var. Türkiye'de çalışıyorum. Et, çalışıyorum. Çalışıyorum. Çalışıyorum. Çalışıyorum. Yani. Dolayısıyla yani bunların hepsi yani şey olarak e, fizikçi içsatçılar ve içsatın çerçevesini veriyor. Tabii 80'lerden sonraki süreçte de yine fizikçi, fizikçi saçların bir şey var. öne çıkması söz konusu. Dolayısıyla Hı. bu da belki de eee e, bu denge temelli iktisat yerine evren temelli gelişme temelli yeni mikserlerin gelişmesine katkıda bulunur. Tabii e, bu e, neoklasik e, e, iktisatta Barlas, Pareto, Fisher, Samuelson çizgisi, e, işte emilerde dengenin nin varlığıın ispatı o da bir aslında neoklasik fizik yap taşımdır. Diğer e, şeyin Phillips'i e, moniker ya da titreşimli computer'e doğrudan fizik yansıması. <gülüyor> ee, ama e, de fizikteki değişmeler kısa da eee fizikte yani eee kısat e, fizik temeldi işte Newton temeldi falan dediğimiz zaman tabii bu fizik de değişiyor ama işte kısa uzun zaman e, bu fiziğe bağlı kalmaya devam ediyor ama işte 1950'lerdeki yöne çıkardan kısa çiği araba tekrar dönersek e, işte müzikler arabadaki değişmeler devam eder şey, yani herhangi bir şey yüz yaşında <gülüyor> ve adam beyine 30 yaşında 40 yaşında yani böyle ama 80'lerden mesela bir araba dönersek aro işte fizikçi Philip Anderson ile beraber işte 80'lerin ortasında işte Santa Fe'nin tartışmalarında işte işte şeyde e, tartışmaları çerçevesinde işte değişme, lange self organization, süreksizlik, tesaditlik birbirine etkileme e, gibi kavramları ne çıkartan kompleksliğe yaklaşımızda 88'de Anderson'la beraber kompleks sistem olarak evrende ekonomik konumunda aynı zamanda editöre dolayısıyla <gülüyor> e, iktisat-fizik ilişkisinde denge e, klasik fizik yaklaşımında e, bugün aslında e, çok farklı e, bir konumdayız ve hatta değişen bir konu, e, konumda olduğumuzu bildirmemiz lazım. Şimdi e, yani iksat e, fizik ilişkisi var. E, fizik değişiyor ama iktisat e, 80'li yıllara kadar o eski fiziğe biraz bir anlamda bağlı kalmaya devam ediyor ama e, bunda da çeşitli nedenler var ama özellikle e, e, dediğinden gibi e, bilgisayar bilimindeki gelişmeler çalışıyor. E, ...değişen fiziğin X'de de... ...X'de de, e de e, ...olanak sağlayan. Tabii fizik... ...biz bizim... E, ...Kerem... ...tabii ilk konuşuyla onun yapması lazım. Tabii biz fizikçilerin fizik için atıp tutuyoruz ama... <gülüyor> <gülüyor> ...tereceye tere satıyoruz. Tabii tereceye tere satıyoruz. Tabii yani fizik aslında... E, ...yani 19 18 19 sekiz, on de değişti aslında. Yani puan e, ...işte... Einstein e, ile fi, e, beraber e, fiziğiyle beraber e, ve e, yani biz, yani e, klasik fizik, genel evrensel kurallar, aksiyonik indirgenizi işte komplekslerin düşük olduğu daha çok duranlığın denge olgusunun öne e, çıktığı, normal dalının e, e, ifadesini bulduğu e, bir aslında fizikten ee, evrimsel biyoloji ve komplekste biliminin e, içeren e, gene dergansal kuralların e, yanında e, örnek içinden birime öne e, çıktığı e, aksiyonla ihtiyarlaşımından olguculuğun öne çıktığı, komplekslerin daha yüksek olduğu, duranlıklar <gülüyor> görme, e, dinamizmin, açık sistemlerin dengeden uzaklaşmanın vurgulandığı, e, <gülüyor> istatistik fizikte normal dağılımın yanında ötesinde e, 40 ve 30 noktadaki olayları düzenle eee durmak olan düşüşsallerin hareket yasaları elde çıktı bir e, e, fizik söz konusu. E, ve bu fizik e, dediğim gibi yani aslında bu 20. yüzyıl başına itibaren çıkan bir fizik ama iktisatçılar bunu eee 80'lerden sonra eee önü çıkarttılar. Şimdi e, ben e, varlak fizik ilişkisi hikayesiyle dolayı bitireyim, bitireyim. Sonra döneriz evet. işte özellikle yeni yeni komplekte ve ekonomik fizik yaklaşımlına katkıda bulunan arkadaşlarımız da var Amerika'da. Onlara da, onları da belki daha sonra fırsat veririz. Şimdi varlakın fizik aşkı ben bahsedeyim. Şimdi <gülüyor> e, evet e, şimdi Vargas e, işte matematik iktisatın öncüsü e, çünkü e, matematiğin iktisatta uygulanmasını diziye benzetmiştir. E, demiştir ki pür iktisat e, evrenseldir. Pür iktisat sosyal tabi e, Tabii <gülüyor> Yani bağlarsın eğitim öyle zayıf falan. Tabii üniversiteye girerdi doğru. Malumuz var işte Ama esas mühendislik okumak istiyordu. O olmadı. Ama iyi eğitim aldı. Kalkülüs geometri kalkülüs mekanik çalışmış. E, Descartes Newton e, Laplace bilen e, Descartes'ten rasyonizmden Newton'tan Descartes rasyonizmden kartezyen düşünürsün içimcesinden, geomotivideki ideatiklerden, Newton fiziğinden mekanikten etkilenmiş ee, yani şeye göre, Barlasa göre değişimdeki diğer teyorisi kalp pozisyonları ile uygulanmadığında gerçek bilim olmaz diyor. Eee tabii eee <gülüyor> varlasta pür iktisat yapma aslında başka iktisatlar da var varlasta. Yani biz varlığı bir kitab ile biraz haksızlık yapmış oluruz. Yani o kısa e, yani ekonomi politiği e, üç ayrı diyor. Yani küre iktisat, işte uygulamalı iktisat ve bölüşme e, gelir dağılımı öne çıkardığın iktisat olarak adlandırılır. Ve bunun üçünü, üçünü bir arada el, el aldığımız zaman ekonomi politiği diyor. Burada e, yani denge temelli fizikten faydalanan matematikciyen e, yaklaşımı küre ekonomi için onun altını çizmek lazım ama asıl Vargas hangisidir dediğimiz zaman bugün tabii ki küve ekonomi çıkıyor ama Vargas'ın kendisinin hangisine çıkarttı bence tartışma götürür çünkü Vargas benim çalışmalarımda ne belirttiği gibi Nobel komitesine başvuruyor, bana Nobel ödülü vermemiz lazım. Nobel, tabii Nobel ekonomi 69'da başladı. E, tabii Nobel Ekonomi de yok aslında, o, yani o başka bir kaya. E, ama biz ki Nobel Barış Ödülü vermemiz lazım çünkü ben de eşitlik ve adaleti içeren, birleştiren bir iktisat, e, tabii burada eş eşitlikle ilgili, birleştiren bir iktisat yaptı. Onun serbestini yaptı diyor. Tabii etkili küre ekonomideki yaklaşım ama e, eşitlikle ilgili, adaletle ilgili yaklaşımlara aslında diğer çalışmalar. <gülüyor> yani diğer çalışmalar şey olarak tabii e, ekonomide genellikle göz ardı edilir yani öyle ekonomi gibi orada biraz da varlığı bizim eksik tanımamıza e, neden oluyor ama biz kuru ekonomiye dönelim diyor ki kuru ekonomi mekanik gibi fiziksel matematiksel bir bilimdir bilim olmalıdır e, çünkü <gülüyor> matematiksel yöntem rasyonel yöntemdir matematikte deneysel yöntem yerine rasyonel yöntem kullanır ee, ve e, bu çerçevede çalışmalarında klasik fizik, mekanik ve astronomiye e, sık, e, sık sık katkı yapar ve e, Galile, Kepler, Newtonla birlikte sık sık söz eder e, ve ikiside fizik gibi matematiksel bir klasik fizik, astronomi ve özellikle mekanik gibi bir bilim olması gerektiğini e, belirtir e, ve <gülüyor> Burada e, Vargas, klasik fiziğin hız, uzay, 3 zaman gibi kavramları yerine kıtlık, fayga, arz, tale, miktar gibi e, kavramlarını kullanıyor. Ve bu kavramları geçimli gibi polisotların öğrendiği klasik mekanik yoluyla dev devge kavramını dahil ediyor. E, Polisot'un ders kitabı düzeyinde olan statik elemanlar kitabının işte ikinci bölümündeki denklem araçlarıyla açıklanan denge koşulları, ekimde yer alan genel denge teorisi ve sistemler mekanizması bölümünü bir anlamda adapte ediyor. E, ve e, astronomik güç biliminde, ekonomik güçler bilimine uyarlamalı e, e, bir iki karşılık bulduğu kavramdan bahseterek şey, mekanikteki molekül yönüne birey kavramını Uzay yerine mal ve hizmetler, kuvvet yerine marjinal fayda veya faydasızlık, çalışma yerine faydasızlık, enerji yerine fayda, iş veya enerji yerine faydasızlık. Pisir pisir pisir pisir pisir pisir pisir pisir pisir pisir pisir pisir pisir pisir pisir pisir pisir özetle varlarsa e, pür iktisat genişim, doğal bilim, fizik ilişkisi üzerinedir diyebiliriz. Ve bu e, yaklaşım iktisatta e, uzun zaman egemen oldu. Peki, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir şey evet. Evet. Şimdi ben bir şeyim aldım size. Evet. Ee, ben e, 19. yüzyılın ikinci yarısında yüzyılın, fizikten eklenen iktisatın daha sonra termodonomiye bile bulaşam olan iç matematiksel formalizma teslimi oldu. Evet. Yani benim aklıma altın çizmek istediğim şey bu ondan sonra fiziği tamamen ilgisinden koparmış, matematiğe sığınmış, dünyanın basit biri oldu. Eee bu çerçevede benim e, e, Aydın Monton'un adını bahsettim, Marshall'dan bahsettim. Eee Vallar's unutulmasını ve işte eee iktisadın yanlarında ikinci plada e, matematik onun için fizikla ilgisini sağlayan isimlerden bir tanesi de Marshall'dır. Marshall hemmiş matematikten mezundur. Edinburgh'dan sonra bölüm ikincisidir. E, bu çok inovatif bir, bir, bir fizikçi. <gülüyor> Ee, ve e, maşallah Walras'ı çok sevişirler. E, maşallah Walras'ı bulutmak için elinden gelen her şeyi yapar. Kitabını 1954'ü tercih edilmesinin nedeni de olur. E, Walras'ı da maşallah İqtisad'ın Büyük Fili adını takar. E, Maşallah'ın yok ettiği isimlerden bir tanesi de Henry Dudley Moore'dur. Ekonomiyetin öncüsüdür bu adam. E, hatta Quantum'u e, İqtisad'a sokmaya tartışmıştır. Maşallah 8 baskı ve yapan işte, İlkeler kitabıyla. E, i̇ktisat kurasında e, kuramlar öyle bir akımdır. Daha sonra da zaten Muhar Samensoğlu'nun yerini alacak. E, şeyin önünü, daha biliniminin e, önünü e, keser. <gülüyor> bir noktada, e, şimdi şeye baktığınız zaman, e, klasik ders kitaplarına, özellikle, e, yani giriş değil, ikinci sınıfı yüzeyli kitaplara baktığınız zaman, e, bu kitapların hepsinde, işte artık evlilik, saflat, spektrik bilgi, davranışlar, hisap bilmem ne falan ben birer bölüm olarak yer alınmak. Ama bir de kitabın kuruluşuna baktığınız zaman ya da yazarın size nasıl bir eğitim çizelgesi ya da işte hangi konuları kapsınca eğitimlerinizin ne göz attığınız zaman bunların hepsi kenarı köşede kalan ve asla bir dönem bir ders koyunca okuması mümkün olmayan bölümdür. Dolayısıyla bu şeyler, yeni katkılar, iktisat teorisine girmiş gibi görünüyor ama çekirdeğe, sert çekirdeği bir şekilde tenefiz edemezden kenar közüde e, kalıyor. E, bu da ııı e, bugün geldiğimiz nokta yani ııı on yedi seksen sonrasında altta geçen e, sonuçta geçenmiş <gülüyor> şeyler ııı e, burada ııı e, kalıyor maalesef. Şimdi ııı e, bir iki bir şey daha e, değinmek istiyorum ben bu çerçevede. Demin Antik Yunan'dan bahsettim. Evren kuramı anlamında da Antik Yunan'da çok ciddi katkılar var. Yani bazen okuyunca şaşırırsınız. Yani bu adamlar bunları nasıl söylemiş anlamında ee, çok ciddi katkılar vardır. Ee, ve e, Marshall'ın e, tarih, felsefe ve matematik bilmeden iyi iktisatçı bulunmaz demesinin arkasındaki hikaye de budur. Marshall, Yahudilerin zihniyetini öğrenmek için İbranice öğrenmeye kadar şey bir, <Gülüyor> bir adamdır. E, o yüzden de zaten iyi bir iktisatçıdır. E, ama ee, bugün bizim yaşadığımız sorunların temelinde de e, hala Antik Yunan'dan beri aynı sorunlar e, yer alıyor. Aristo'nun bir kitabı var, babasının adı Nicomacheus, Nicomachean Ethics gibi e, babasının hitap ettiği bir ahlak kitabı var. Onun beşinci bölümünde paradan para kazanmayı lanetler e, Aristo. Bugün yaşadığımız Krez'de, e, yani 2008'e geldi, önce Korsak'a da 2007'ye, Dünya ekonomisi 600 tiyon dolar üretirken de her ekonomide kaldıraçlarla bilmem nelerle dünya piyasalarda sadece 600 tiyon dolar üreten bir ekonomi paradan para kazanmanın gözünü çıkartmaktan başka bir şey değildir. İktisadın odağında insandır. O yüzden iktisat bir sosyal bilim. O yüzden iktisat bir takım mesinlemelere rağmen onları putlaştırıp yani bizi yarım okumda ikastelerek söylüyorum bunu kendi bu suyutmasına engel koyma. Bu anlamda benim yaygım yapmaya çalıştığımı fark etmişsinizdir. Ben bir tarafta iktisatçıların yaptığı iktisattan bahsediyorum. Bir tarafta da fizikçilerin ve otomatikçilerin yaptığı iktisatlanması. Bu ikinci grubu iktisat teorisine yapabileceği bir katkı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de burada yapmaya ihtiyacım evet, var. çok teşekkürler. Ee, Ercan Eren hocamız da e, tam tahminleyicik Çakırık dersine e, iktisatla fizik ilişkisini ehvenişel bir ilişki olarak... Anladığım kadarıyla alternatif, daha iyi bir alternatif olmadığı için elimizde ee, <gülüyor> Önçel bir ilişki olarak, olarak tanımlı İnternet istimden çalışmaya kimsenin ihtiyacı var Evet çalışmayı, evet. Şey. Ee, evet aradaki fark şey e, Marshall'ın sözü aklıma geldi ee, Necip hocanın da dediği gibi gerçekten matematik bilmeden iktisatçı olunmaz der ama Aynı Marshall şey der <gülüyor> İyi matematikle çok kötü iktisat da yapılabilir matematik yok mı? Evet matematiği yakında <gülüyor> Evet Dolayısıyla, e, araç ve amaç ilişkisini bozmamamız lazım. Yoksa dediğimiz gibi, e, toplam e, pireyi biliyoruz. İstiklerin bir lafı var. Gözü unuttuk içine aşık oluyor. Evet. Bir evet. de şey de var, iktisat insanla ilgilendiği için en önemli şeylerden bir tanesi, pire, yorganın bütün kıvrımlarını ezbere bilirmiş. Ama yorganı tanımlayamazmış. yorganda olduğunu bilmezmiş. Şimdi, böyle dalarsak, işte, tabii e, fizik ve matematik olarak, yorgan da olduğumuzu kaçırabiliriz. O da çok büyük bir tehlikedir. Bence bu sosyal bilinci açısından. Evet, şimdiki e, sözü e, biraz çizik. Fizik örneğinden öğrenmiştim. <gülüyor> için, evet, e, için teşekkür ederim. Ben tabii iktisatçı değilim. Yani Fizikçi iktisatçı var demiş değilim. O nedir? Karit. Eee... İktisat bilgim de çok sınırlı işte gençliğinde cumaçık okumalarına, eğitimçi okumalarına pek dönüyor. Ama şimdi bu konferans sırasında epey bir şey öğrendim. Demek ki iktisatçılar da işte fizikteki yöntemleri kullanmaya çalışıyorlar, tabii ya da kullanıyorlar. İşte Fizikle iktisat arasındaki ilişki nedir diye birkaç gündür düşünüyordum. Konumuz banal olduğu için. Ama. Ee, tabii doğrudan bir ilişki yok, o kesin. Ee, Einstein'ın şöyle bir defa aklıma geldi. Gravity is not responsible people to fall in a world'u <gülüyor> Yani, hani İngilizce'de aşık olmak, aşka düşmek bilmektir ya, böyle bir e, anoloji kuruyor. Yani, insanların aşık olmasından yer çekimi sorunlu değildir diyor. Tabii ki, iktisat yasaları, toplum yasaları fiziğe indiktenemez. Nasıl ilişkin bir yol ilişki kurulabilir? <gülüyor> önceki iki konuşmadan da anladığınız kadarıyla yöntem bilimsel bir ilişki kurulabilir. Ee, i̇ki tarafta yasalar, iki eğer iktisat bir bilimse, toplum bilim ama yine de bilim ve bir takım yasalar araştırıyor herhalde. Yani İktisatçı değil ama mutlaka öyle olması lazım. En azından modeller araştırılıyor. İçileri öngörmek için. Ee, Dolayısıyla fizik de bunu yapıyor başka nedenlerle. Başka, e, fiziğin nesneleri başka. E, fiziğin yöntemleri acaba iktisatta işe yarar mı? Belki o e, araştırdı. Aklıma şöyle bir şey geldi. Yani. Ben ilk doktoraya başladım da Stockholm'de. İşte CERN'deki e, deneylere katılıyordum. O sırada Amerika serinin hızlandırıcısına çok daha büyük hızlandırıcı yapmaya kalktı SSC diye. Fakat sonra... E, birkaç milyar dolar harcattıktan sonra e, projeyi iptal ettiler ve 5000 fizikçi işsiz kaldı. Bir kısmı serde geldi. 2000 fizikçi de direkt Wall Street'te iş buldu. <gülüyor> Çünkü kullandıkları yöntemler yani veri analizi yöntemleri Wall Street'te aynıydı. Yani Parçacık e, şeylerin e, veri analizinde parçacıkları analiz ediyorlar fizikçiler ama Wall Street'e gidip işte para analiz ediyorlar. Sonuçta birçok yöntem aynı. Ben bu konuşmamda, işte slaytlarda hazırlamıştım, onu gösterebileceğim. O yüzden tahtayı biraz çizmek istiyorum bazı şeyleri. Çünkü konuşarak anlatmaya alışkın değiliz biz fizikçiler. Mutlaka ya göstererek ya da çizerek anlatmayı seviyoruz. Şimdi bir takım kavramlardan bahsedildi. Denge gibi, kuvvet gibi, enerji gibi biz bunları biraz daha farklı kullanıyoruz onlardan bahsedeyim Bizim biraz karanlık yanından bahsedeceğim. Aslında fizik böyle çok net kesin bilim olarak düşünülür. Kant'tan gelen bir gelenek exact science demiş kant. Aslında işin içine girince pek o kadar exact science olmadığı anlaşılıyor fizik. Yani şu anda belki fizik için kesin bilim demek çok doğru değil. Terdi fizikte iki ana dalı var. Biri mikro dünyayla ilgileniyor. Atomlar parçacıklar, ben de parçacık fiziği. Biri de makro dünyayla ilgileniyor. Şimdi kuantum dünyasına hiç girmeyelim ama makro dünyada da yani içinde yaşadığımız boyutlardaki dünyayı anlatan fizik yasaları da o kadar kesin değil. Newton zannettiği kadar. Newton işte tarihteki ilk fizik yasasını koymuş, doğa yasası F eşittir. G çarpımıyla e, sabitildi. E, M1 çarpı M2 ve m Ne İki tane cisim varsa bu iki cisim birbirini uzaktan anında etkileşimle çeker. Evrenin bir ucunda da olsa anında bir etkileşimle iki cisim birbirini çeker. Yani şu kalemli telefon da birbirini çekiyor. Ama bıraktığımız zaman ikisi de dünyaya düşüyor. Çünkü dünya daha çok çekiyor falan filan. Şimdi bu o zamanlar çok devrimci bir kavram tabii. Çünkü uzaktan etkileşim kuvveti diye bir şey yok. Kuvvet dedikleri zaman illa bir yere dokunca. E, Newton bunu ortaya attığı zaman herkes karşı çıkmış. Nasıl oluyor böyle bir şey yani? Uzaktan bir yere dokunmadan nasıl bir şey birbirini çekerdi? Bu ancak günümüzde çözülebildi. Yani kuvvet aslında gerçekten orada bir kuvvet var. Yani kütle çekim için değil elektrik için çözdük bunu. Şu anda fizikte kütle çekim ve kuantum model yasalarının da birleşmesi oldukça problem. Bizim en büyük problemlerinden biri. Ama aynı şey elektrik yükü içinde geçer. Yani iki tane elektrik yükü varsa bunlar birbirini çeker eğer bir süt yüklüyse. Aynı yüklüyse iter. Şimdi aradaki kuvvet nasıl bir şey? Bunu ancak modern zamanlarda kuantum alan kuramlarıyla anlıyoruz. Gerçekten orada uzay zaman değiştiriyor. Ama bu konulara girmeyelim. Sorun değil. Şimdi burada takılık alalım. Diyelim ki böyle iki kuvvet var birbirini çekiyor ve Newton bu sayede işte bütün e, gökyüzünde gördüğümüz cisimlerin hareketini ve yeryüzündeki cisimlerin hareketini açıklayarak büyük bir başarı kazandığı için bir doktorite elde ediyor tabi. Ve bu öyle bir determinist dünya anlayışına işte yol açıyor ki fazla şey diyor, süper bir beyin olsa, e, olsa tabi o zamanlar bilgisayar yok ama işte hani Tanrı Bey'le ilgili bir şey, Evrendeki bütün parçacıkların konumunu ve hızını bilsek yarın sabah kahvaltıda ne yiyeceğimizi biliriz diyor. Ama bu determinizm kesinlikle fiziğin kendisinden çıkmıyor. Buraya 3 tane cisim koyduğumuz zaman ortada bir dünya <gülüyor> dünya Güneş'in etrafında dönüyor. Ay da Dünya'nın etrafında dönüyor diyelim. 3 cisim problemi 3 tane cisim koyduğumuz zaman Bunların gelecekte ne olacağını hiçbir şekilde Newton fiziği öngöremiyor. Bu üç cisim problemi, hatta en cisim problemi diyor, N body problem. Yani analitik olarak öngöremiyor. Bu ne demek? Şu formülden ya da bu ve buna benzer bir formülden, bir takım diferansiyel denklemlerle zarar örneğin Güneş sisteminin bir 100 yıl sonra yerinde olup olmayacağını çıkartamayız Newton fiziğinde bu zaman, hemen Newton zamanında da keşfedilmişti ama inanmadılar. Yani inanmak istemediler. Öyle bir şey olamazdı. Hatta Newton Güneş sisteminin kararlı olması için arada bir tane müdahale ediyor. Filan gibi laflar etti. Daha sonra bu Laflaş zamanında işte Newton'un şeyin, Napolyon'un e, ordusunda da mühendis olarak çalışıyor Laflaş. E, yaklaşımlarla çözüldü. Yani bir takım iterasyonlarla ve yaklaşımlarla yani işte e, ayı diyelim tek bir nokta olarak böyle bir kütleli bir cisim değil de tek bir nokta olarak alırsak <gülüyor> ve Satürn ve Jüpiter'in belli bir döngüleri var işte 59 e yıl, 179 yıl falan gibi. bu döngüleri de çözümlerin tekrar içine katarsak, iterasyon diye bir yöntem vardır, bilirsiniz o yöntemi kullanarak böyle yaklaşık olarak e, çözdüğü ve işte o yüzden e, Tanrı hipotezine gerek kalmadı diye bir laf etti. Hani Newton'un e, aradığı bir karışıyor Ve çözüldüğünü zannettiler ama sonra çok kısa zamanda anlaşıldı ki bu problem çözülmedi. Ve daha sonra puan kare 1880'lerde yine iterasyonlarla ama bu sefer işte Hamilton'un faz uzayını kullanarak o detaylara girmeyelim yine iterasyon yöntemiyle çözdü ama o zaman ortaya şöyle bir sorun çıktı. Bu çözüm başlangıç koşullarına o kadar bağlı ki çünkü iterasyonla yapıyorsunuz ve iterasyon ne demek? Sonucu bir denklemin tekrar içine koyuyorsunuz. Yani en basit iterasyon diyelim x eşittir 2x kare eksi 1 mesela. Tabi bu Dinamik sistemler iki türdür. Bir zamanda e, sürekli dinamik sistemler, bir de kesikli zamanlı dinamik Tabii ki bu kesikli zaman, yani e, zaman sürekli bir değil burada. De. Diyelim x'e e, işte ne bileyim 0,1'de başlıyorsunuz, 0,1 verdiniz, 0,1'in karesi çarpı 2 1, x eşittir. Ondan sonra o sonucu tekrar bunun içine alıyoruz. İterasyon böyle bir şey. Ama tabii ilk koşullarda, ilk verdiğimiz koşul 0-1 ise farklı bir sonuç çıkıyor, 0-12 ise başka çıkıyor, 0-12 ise başka bir şey çıkıyor. Dolayısıyla başlangıç koşullarındaki çok çok küçük bir değişiklik bu e, güneş sisteminin diyelim e, gezegenlerin diyelim, üç tane cisim, dünya, ay ve güneş, güneşin etrafındaki hareketlerinde müthiş bir farklılaşmaya yol açıyor. İşte, Böylece ilk modern kaos kavramı e, birazcık çıkmaya başlıyor. Tabii kaos deyince günlük anlamda kullandığımız kaosla şimdi modern kaos kuramı, e, kaos e, terimi çok farklı. E, eski kaos, yani antik Yunan'dan kalan kaosun hiçbir şekilde öngörülemezlik Tamamen bilinemez e, bir karmaşa ama bu puan karenin bahsettiği kaos yine de başlangıç koşullarıyla deterministik bir sistem ama evolve etmesi yani zamanda gelişmesi öngörülemiyor yani başlangıç sonu e, o kadar da başlangıç koşullarına bağlı değil şimdi tabi bu bu tip iteratif, iteratif yöntemleri kullandığımız zaman e, ortaya yolda bir bilgi kaybı ortaya çıkıyor ve işte bu, bu konuya tekrar geleceğim. Bir, şimdi buraya nereden geldik? Fizik kesin bir bilim Yani Newton'un işte zannettiği gibi Newton'un ve çağdaşlarının zannettiği gibi bu kadar deterministik öngörülerde bulunabilir mi? Eğer bulunamazsa zaten hani yani iktisattaki yasalarla fizikteki yasalar ne kadar birbirine benzer, ne kadar farklılaşır, tartışıyorsak eğer ya fizikteki yasalar ne güzel işte, çok kesin sonuçlar veriyor. İktisatta da bizim böyle yasalarımız olsa da, gelecek yıl bir kriz olma olmadığını bilsek filan gibi akıl yürütüyorsak, fizikte böyle bir şey değil. Dediğim gibi ikincisinden fazla olduğu zaman, fizikte de... Ama sabitler var. E, fiz, doğa sabitlerinden mi sözleşiyor? Evet, yasaların bir şey. Şimdi doğa sabitleri konusu tabii biraz daha ayrı bir tartışma ama doğa sabitleri yine de bizim aklımızın koyduğu sabitler. Yani sonuçta buradaki doğa sabiti mesela az önce sizin dediğim şeydeki doğa sabiti f eşittir c çarpı m1 çarpı m2 r kare. Şimdi bu g evrensel çekim sabiti ama buradaki m kütlesini Newton cinsine çevirmek için. Yani o ayrı tersler. Önemli olan buradaki e, yasanın bize bir öngörü, de, öngörü sağlayıp sağlanacak. Bir nesil karar mı? Yani yüz yüzyıl sonra bizim dünya güneşin etrafında dönecek mi yoksa uçup gidecek mi? Bu ciddi bir problem. E, Yüzyıllarca fizikçileri uğraştırmışlar. Uğraştırmış bu problem. Ve günümüzde de çözüm işte kaos teorisi. Yani non-linear sistemler. E, başlangıç koşulları o kadar farklı ki şey e, bağlı ki ve yolda da çok küçük değişimler. Bir sürü parametre işin içine bir sürü parametre girince o e, parametreleri o kadar bağımlı ki kesin öngörülerde bulunmak kolay değil. Gerçi şimdiki öngörüler en azından 100 milyon yıl kararlı olacağını söylüyor. Ama bu işte e, Newton zamanındaki gibi bir e, öngörü değil. Yani o kadar kesin değil işler. Bu birinci nokta söylemek istediğim. İkinci nokta tabii ki entropiden bahsediyorum. Şimdi denge, e, bu en cisim problemi'nin yanında bir, bir problem daha var. O da ondan da bahsedeyim geçmeden önce çünkü var? 20 dakika değil mi? Şimdi burada da üç cisim söz konusu ama bu üç cisim problemi değil. Üç tane birer topu düşünün. İki tanesi birbirine değiyor. Bir tane biler bu topu da tam ortadan vuruyor bunlara. Bu sistemin nereye gideceği belli değil. Ne olacak ben tamam ya ah, bilmeder de Bu da bu da neydi o zaman da Ve e, hani Laplace yarın sabah kahvaltının yiyeceğinizi bilebilir değil ya? O zaman da bilmiyordu bu problem ama bunu bypass etmişler demişler ki işte, evrende çok fazla parçacık var. İkisinin yan yana durup da bir ötekinin aynı anda ötekilere çarpması olasılık dışı falan yani çok küçük olasılık ama değil tabii ki. yani bu durumlar çok sık karşılaşılıyor. Ee, klasik şunlar bundan şuna varmak istiyorum. Klasik fizik de o kadar deterministik değil yani onların zannettiği gibi. Tabii bu arada başka bir termodinamik olay ortaya çıkıyor. Hani denge ve entropik kolay olaylarından bahsedildi az önce. O kavramları biraz netleştirelim. Şimdi iki tane cisim aldığımızda Newton'da bilardo topu yukarıdan filme çekiyoruz. İki bilardo topu çarpışıyor. Ondan sonra da ayrılıyorlar. Yukarıdan da filme çekiyoruz. Şimdi bu filmi e, sondan ileriye doğru seyresek hiçbir şey fark etmez. Dolayısıyla burada zaman okuyor. Yani Newton fiziğinde Zaman okuyor. Yani fizik yasaları her tarafta zamanda simetrik, tersinir yasalar. Newton yasaları, hani az önce hocamız bahsetti işte Maxwell yasalarından bahsetti ama orada da yok zaman oku. Yani fizik yasalarında, yani fizik yasası ileri doğru aynı geriye doğru dengi. E peki o zaman nasıl oluyor? Biz yaşlanıyoruz, ölüyoruz. İşte sigaranın dumanı da hep yayılıyor, hiçbir zaman sigaranın içine girmiyor değil mi? Bu da fizikçileri çok uzun zaman meşgul etmiş. Ve işte niye sıcaktan soğuğa doğru akıyor her şey soğuktan ve soğuktan sıcağa doğru akmıyor. Ve böylece Klasius e, antropi kavramını bulmuş. Onun şeyi, hikayesi de çok ilginç ama e, girmeyelim. Yani şeyde aslında İngiliz yayınmacılığı, İngiliz-Fransız Savaşı'nda İngiliz yayınmacılığına karşı e, İngilizlerin e, bu buhar makinalarını öğrenmemiz lazım deyip işte, e, uğraşmaları sonucu bulunduğu bir şey. Yani işin bir sosyal, sosyal bir planı var ama o konulara bilmiyor. Neyse. Antropi diye bir şey bulmuş. Bu nedir? Düzensizlik. Demiş ki düzensizlik sürekli artar. Bu bir yasa. Termodinler'in ikinci yasa. İşte Sıcak soluğa doğru gider. E, gaz molekülleri hep yayılır. Yani, ama burada bir problem var. Hem Newton yasalarında zaman okuyor ama bu antropide zaman oku var. Şimdi bunlar nasıl bağdaştıracağız? Yani tek tek parçalarda zaman okuyor. Bu problemi şöyle daha iyi ifade edebiliriz. Mesela bir masanın kenarında yumurta var. Yumurta düşüyor, kırılıyor. Bunu filme çekiyoruz. Filmi sondan başa doğru seyredersek ee, yanlış bir şeyler olduğunu anlarız yani yerde yumurta parçaları topluluyor zıplıyor masanın kenarına yumurta halinde geliyor böyle bir şey olmaz deriz değil mi demek ki hayatta bir zaman oku var e nasıl oluyor fizik yasalarında zaman oku yoktu hayatta zaman oku var bu büyük bir problem teşkil etmiş tabi insanların fizikçileri epey uğraştırmış bozman buna çözüm bulmuş ee, yarım çözüm aslında Yani Bosman bulduğu ilk çözümde yine Zaman okunu kullanmış Ama daha sonra puan kare bu zaman okunu Hiç kullanmadan Çözüm şu Hiç kullanmadın antropinin artışını açıklamış Aslında tek tek parçalara Baktığımız zaman bu yumurtanın tek parçasına Baktığımız zaman e, Filmi geriye doğru sararsak e, Ortada bir sorun görmeyiz Yani aynı o bilardo örneğinde olduğu gibi Zaman oku yok burada, tek tek parçalarda. Peki tek tek parçalar bir araya geldiği zaman niye bir zaman oku ortaya çıkıyor? İşte bu olasılık yasalarıyla e, açıklan, açıklamış bu Osman. Yani daha basit olarak odanın içindeki gaz moleküllerini düşünürsek, bir oda var, bir köşesinde bir bölme var, o bölmeyi açıyoruz, gaz odaya dağılıyor. Öz olarak toplanık tekrar biraz şey bölmenin içine girmiyor. Neden? Çünkü bu moleküllerin odada dağılma olasılığı daha yüksek. Ya da şöyle diyeyim, 52 destek kart var, ee, bir destek kart var, 52 kart var içinde. Bunu e, karıştırıyoruz. Yani i̇lk bir sırası vardı diyor onun. İşte maça kızı binlemediye gider diyelim. E, rastgele karıştırdığımız zaman tekrar aynı düzene gelmesi de bir olasılık dahilinde değil mi? Ama çok düşük bir olasılık. Dolayısıyla bir yüksek olasılık bunların hep karışması. Yani e, gaz moleküllerinin odaya yayılması. Ama puan kare aslında hepsinin olasılık dahilinde olduğunu ispatlıyor. Puan kare deniyorlar. Yani yumurta parçalarının da burada toplanıp tekrar buraya e, e, zıplaması olasılık dahilinde. Ama o kadar fazla ki ee, mümkün değil. Mesela sayısal örnek vermek gerekirse, eğer 52 kağıtlık bir desteden bahsedersek ilk pozisyonuna gelmesi için evrenin yaşının 10 üzeri 34 katı beklememiz lazım. Yani bizim evrenimizin 10 üzeri 34 katı kadar beklerse ancak aynı şeyi tekrar yakalarız. Şimdi sonuçta bunları açıklamışlar. Yani e, modern işler günümüz fiziğinde antropide antropi bilinen bir şey. Yani tek tek parçalarda zamanın oku yok ama bir araya geldiği zaman bir zamanın oku var. Peki bu bize hani iktisat açısından en azından modelleme olarak ne söyleyebilir? Buna gelmeden önce denge kavramına girmemiz lazım. Şimdi denge nedir fizik için? Mesela bir çay sıcak bir çay bardağı tutuyorum bir süre sonra çay bardağı oda sıcaklığının e, oda sıcaklığına erişiyor değil mi? Çay bardağı soğuyor. İşte bu dengedir. Değil mi? Çay bardağı ile oda dengeye girmiş durumdadır. Ama bu e, bence az önce kısacı hocalarımızın bahsettiği denge gibi değil. Çünkü bu aslında ısıl ölüm. Yani fizikte denge ısıl ölüm. Oysa bu. Yani asıl şey metaforlarmış. <gülüyor> denge mesela Bizim için denge, mesela biz yaşıyorsak yani toplum bir dengedeyse, biz bir dengedeysek aslında bu e, antropinin düşürülmesi anlamına geliyor. Minimum antropi anlamına geliyor. Yani antropi yükseldikçe ısıl ölüm olur. Den fizikteki denge o. Yani mesela bir kuyunun içine işte minimum seviyeye düşmesin. Enerjinin minimum seviyeye çekilmesi Bizdeki denge bu. Ama bu Peki böyle bir ortamda bir kere en azından, hani bırakın toplumu ya da iktisadi şeyleri, e, iktisadi dengeleri, en azından can, e, canlılığın ortaya çıkması nasıl oldu? Canlıktan önce yıldızlar, gezegenler nasıl oluştu? Yani antropi, entropi hep artıyorsa, düzenli hep artıyorsa, yıldızlar falan nasıl oluştu? Düzenli yapılar. İşte düzenli yapıların oluşması için Kısmi olarak entropinin düşürülmesi lazım. O da bir enerji mümkün. Mesela Güneş bizim için aslında enerji kaynağı değil, entropi kaynağı. Yani entropimizi düşürme kaynağı. Biz o yüzden yemek yiyoruz. Yani Güneş ışınları geliyor, işte bitkiler şeker üretiyor, oksijen üretiyor. Onları hayvanlar yiyor, biz hayvanları yiyoruz. Böylece entropimizi düşürüyoruz. Entropimizi düşürmesek entropi yükselir ve ölürüz. Demek ki kısmi bir yani bir kapalı bir sistemde. Ee, kullanılabilir enerji sürekli harcandıkça kullanılamayan yenilenebilir enerji yoktur zaten. Güneş enerjisinin termodinamiğin birinci yasası gereği güneş sisteminde enerji hiçbir zaman azalmıyor ama güneşin kullanılabilir enerjisi azalıyor. Güneşten gelen kısa dalga boylu fotonlar dünyamıza çarpıyor, uzun dalga boyu olarak gidiyor. Dünyamız sürekli ısınmıyor mesela. Dünyamızın sıcaklığı hep aynı. Oysa bir sobanın kenarına gitsek sürekli ısınırız ve bir süre sonra duramayız. Yani dünyamız sürekli ısınsa zaten pişerdik. Öyle bir şey yok. Güneşten sürekli enerji almıyoruz. Güneşten antropimizi düşürüyoruz aslında. Güneş, şimdi bize faydası o. Antropinin sürekli düşmesi lazım. Şimdi e, böylece düzenli sistemler ortaya çıkabiliyor. Peki nasıl dengeler ortaya çıkıyor? Mesela şöyle bir ters üç boyutlu bir Meksika şapkası gibi düşünelim. Az önceki bir örneği gibi. Ee, şuradan bir yere şey düşsün. Yani kendiliğinden simetrik kırılması. Peki bu olay nasıl gerçekleşiyor da ilk canlılar oluştu mesela? Bunu Prigogine 60'larda açıklıyor Nobel ödülü fizikçi. Mesela iki tane e, buna çekici deniyor bu arada, Atraktır. Yani bir yere çekilmesinin. Ama şimdi bir de şunun grubunu ee, izole bir sistem yok hiçbir zaman, Evren, yani evrenin kendisi tamamen izole. Onun dışında her sistem aslında e, çok hafif kaçılıyor yani tamamen izole bir sistem mümkün değil. Sistemin belli bir de, duruma düşmesi ama tam mutlak ısılarından, mutlak dengeden önceki bir duruma düşmesini işte atraktör deniyor. Çek, sistem bir yere çekiliyor. Ee, kaosun eşiğinde yaşayan sistemler bunlar. Birazdan birkaç örnek daha vereceğim. Şimdi e, neden bahsedeceğim? Yok, yok. Normalde iki tane farklı gaz molekülünü karıştırdığımız zaman birisi şöyle olsun birisini yuvarlak çizeyim birisini siyah çizeyim. Bunları karıştırdığımız zaman Bunlar birbirine e, tam olarak karışır değil mi? Biri kırmızı renkli, biri sarı renkli olsun. İşte boya karıştırdığımız zaman tamamen karışır ama kendi kendine ayrışmaz değil mi? Sarı ve kırmızı renkler. Ama ilia pirigol bunun mümkün olabildiğini gösteriyor. İki tane çok ince boruyla ayrılmış iki kap düşünün. Bu kaplardaki sıcak e, sıcaklık birbirinden çok az farklı. Ve iki tane farklı gaz var bu kaplarda birbirine çok yakın gazlar. Biri hidrojen, biri hidrojen, sütüt falan. Ha, ağırlıkları çok az farklı. Ve bu e, t, t üstü de T sıcaklığı birbirine çok yakın ama birisi birisinden çok az daha farklı. Denge, denge durumundan çok az farklı. Ve böylece bu gazlar ayrışıyor. Yani sanki termodinamiğin ikinci yasasına karşı geliyormuş gibi. Çünkü normalde termodinamiğin ikinci yasası gibi sisteme düzensizliğe değiller. Gazların karışması lazım. Ama burada dengede çok hafif bir farklılık gazları birbirinden ayrıştırıyor. Şimdi bunun tabii iktisada direkt olarak eee uyarlanımı nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben sadece fiziğin, fiziğin şeylerinden bahsetmeye çalışıyorum. Yani fizikte böyle çok kesin çok kesin yasalar e, koymak mümkün <gülüyor> olmuyor başladı artık birimizde. Yani özellikle non lineer sistemlerde e, dengeye çok yakın durumlarda bir yere doğru çekiliyor sistem. Ama e, burada yasa nedir? Mesela meşhur kelebek etkisi değil mi? Nereden çıkıyor? Lorenz'in ne kendisi bir meteorolog. E, ilk bilgisi 1959'larda işte ilk bilgisayarlarda çok ilkel hesaplar yaparken e, hava durumu tahminlerinde makinenin diyelim şöyle eğriler çıkardığını görüyor. İşte bu gelecekteki olası diyelim hava durumları. Ama sonra fark ediyor ki bunları tabi iterasyonla yapıyor. Az önce bahsettiğim örnekle bir sonucu bir önceki e, e, denkleme koyuyor. Ve sonra bakıyor ki çok büyük farklar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve sonuçta anlıyor ki aslında makineye girdiği, bilgisayara girdiği inputlar, o iterasyon sonuçlarındaki desimal sayılar. İşte 0.638 yerine 0.635 koyduğu zaman durum çok değişiyor. Ve e, sistemi işte, sistem şöyle bir noktaya çekiliyor. O kelebeğe benzediği için kelebek etkisi diyor. Yani kompleks sistemler e, bizim burada denge dediğimiz, aslında entropinin maksimum olduğu denge değil bunlar. Antropinin düşük olduğu bazı dengeleri, şeylere doğru çekiliyor. Mesela en güzel örnek nüfus yasası. En anlaşılır örnek. Lojistik denkler duydunuz mu? İktisatta kullanıyor musunuz? Bilmiyorum. Lojistik denkler şöyle bir şeydir. X n artı bir diyelim eşittir. B çarpı Xn 1 eksi Xn. Şimdi burada Xn nüfus. X nüfus ama normalize edilmiş nüfus. Yani maksimum nüfusa bölünmüş Yani X maksimum 1 olabilir. B de doğum oranı. Bu herhangi bir popülasyonda, yani biyolojide kullanılan, tekrar denklem e, doğum oranına göre bu 1-X ölüm oranını gösteriyor. Nüfusu belirleyen denklem. Şimdi ilginç bir şey oluyor. B 1 ile 3 arasında ise doğum oranı B1 ile 3 arasındaysa bu sistem hatta 3'e yakın olduğu zaman sistem X e, 2 2.3'e doğru çekiliyor. Yani doğum oranı 3'e yaklaştığı sürece hep sistem belli bir yere çekiliyor. E, 3'ten büyük olduğu zaman çatallanmaya başlıyor. 3'den büyük olduğu zaman mesela 3.6'larda falan BX oranı Şöyle çatarlanmaya başlıyor. Ve B arttıkça bu çatarlanma artıyor falan böyle. Böyle böyle sonsuza gidiyor. Burada sonsuz sayıda çatarlanmalar ortaya çıkıyor. Şimdi fizikçiler bunları niye inceliyorlar? Tabii. Önemli olan yasa değil mi? Yani fizik takım doğa yasaları bulmaya çalışıyor. E, Newton'un en meşhur doğa yasasıyla, kütle çekim yasasıyla biz Güneş sistemimizin kararlı olup olmadığını bile bilemiyoruz yani <gülüyor> kesin olarak bilemiyoruz yani fizik o kadar kesin bir değil şey bilim değil ve dolayısıyla bir takım başka yöntemler e, keşfetme yoluna gidiyor fizik yani buna işte <gülüyor> sistemler deniyor ki etrafımızdaki düzenliliği açıklayabilirim çünkü bir yandan da etrafımızda bir düzenlilik var yani en basit örnek güneş sistemi. İşte dünyamız 4.5 milyar yaşında. 4.5 milyar yıldır güneşin etrafında dönüyorsa ortada bir düzen var. Ama bu düzeni Newton'un yasaları açıklayamıyor. Einstein'inkiler de açıklayamıyor. Yanlış anladım yani. Ee, sonuçta yani fizik o kadar da kesin bilim değil. O yüzden bu e, kaos kuramı önem kazanmaya başladı etrafımızdaki birçok şeyi açıklamak için. Tabi burada son olarak ne kadar baktım da Tamam o zaman fraktalleri atlayayım. Çünkü fraktallerde de böyle kendiliğinden bir şeyler ortaya çıkıyor. Ha DNA evrim yasaları için önemli. Şimdi evrimde de evrimde önemli olan DNA'nın tabii e, kopyalanması ve gelecek kuşaklara aktarılması. Ama bu nasıl gerçekleşiyor? Yani ortada bir fizik yasalarını intrigiyemiyoruz bunu. E, ama e, bir takım bu Kaos kuramlarıyla DNA'nın kopyalanma düzenini ve canlıların düzenini açıklayabilecek örnekler var. Onları atlıyorum. Son bir güzel bir örnek vereyim. Bizim konumuz açısından önemli. E, iktisatla fizik arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Şimdi sonuçta iktisat toplum gibi mi? Ortada toplum var. Ama toplumun yasaları çok fazla parametre var. Bunları e, ancak işte böyle kaos gibi kompleks sistem kuramlarıyla açıklayabiliriz. Buna en yakın örnek biyosferimiz. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, dünya güneşimizin sıcaklığı sürekli parlaklığı sürekli artıyor aslında. Şu güneşin parlaklığı şu da T diyelim zaman, zaman. <gülüyor> bu da temperature e, y ekseni sıcaklık. Güneşimizin yaşın sıcaklığı sürekli artıyor. O yüzden 500 milyon yıl sonra mesela dünyayı kasıp kalınacak. 500 milyona yıla kadar dünyayı terk etmezsek insanoğlu insanlık sana eriyor. Ee, peki ama birkaç milyar yıldır da dünyanın sıcaklığı sabit. Nasıl oluyor bu? Mesela Venus'a e baktığımız zaman ısınıyor. Mars ısınıyor. Dünya neden sıcaklığı sabit oluyor? Bunun biyosferimiz nedeniyle olduğu uzun zamandır biliniyor. Yani biyosfer nedir? Denizin dibinden, okyanusun dibinden, atmosferin tabanına kadar bütün mikroorganizmalar, bitkiler, canlılar falan filan. Çok kompleks bir sistem. Tıpkı iktisatçıların uğraştığı e, toplum sistemleri gibi. Çok kompleks. Ama bunlar peki bilinçli olarak mı <gülüyor> bu sıcaklığı sahip tutuyorlar? Hayır. İşte az önce verdiğim örneklerdeki gibi bir takım bir kendiliğinden gelişen bir süreçle bu dünyanın sıcaklığı sabit kalıyor. Peki nasıl bir süreç o? Yani nasıl bir kendiliğindendir? Bunlar ortada bir somut bir yasa yok. Yani baştan tasarlanmış, dünyanın sıcaklığını sabit tut şeklinde bir komut verilmemiş yani bu biyosferdeki organizmalara. İşte bunu açıklayan adam Lavlock diye bir kimyacı, NASA'nın 1970'lerde NASA'nın e, Mars'taki hayat araştırmalarına çalışmış başındaki adam çok basit bir şeyle açıklıyor önce. Papatyalarla bir, bir algoritma kuruyor. Şimdi bunu açıklamak için bir kere akılsız bir süreçle açıklamak lazım değil mi? Çünkü biyosferdeki canlıların bir aklı yok. Tek yaptıkları üremek. Ne yapıyor? İki tip papatya yapıyorlar. E, ortaya koyuyor. İşte papatya ile bir algoritma koyuyor. Lavrov. Birisi işte beyaz papatya <gülüyor> siyah papatya. Şimdi bunların tek yaptığı şey üremek. Ama beyaz papatyalar güneş ışığını yansıtıyorlar. Siyah soğuruyor. Ee, ve bu papatyalarda belli bir sıcaklık düzeyinde ancak ürüyorlar. Onun dışında üremiyorlar. ölüyorlar falan. Yani dünyanın sıcaklığı belli aralıklarda olursa bunlar ürüyorlar ve bunların kendi bilgisayar programında bu papatyaları serbest bırakıyor yani sadece ürüyorlar ama e, birisi ürerken dünyanın sıcaklığı düşüyor öteki ürerken dünyanın sıcaklığı yükseliyor bunlar kendi kendilerini dengeliyorlar böyle self-regülatif bir sistem olduğunu ispat ediyor dünyanın sıcaklığı ve daha sonra bunu bu kompleks sistemi daha büyük biyosfere uyguluyor şimdi mesela iktisatçılar bilmiyorum aynı şeyleri yapıyorlar yani fizikte böyle şeyler yapılıyor Fizik artık o kadar kesin bilim değil. Benim aklıma bu, bu örnek geldi. İktisatta da böyle kesin doğa yasaları yok herhalde. Newton'un kütle çekim yasası gibi bir doğa yasası olmadığına göre. Ancak kendi dininden gelişen bazı süreçleri incelemek olarak kompleks sistemler, sistem yöntemleri belki de... Çok kısa sürede bir hüküm oluyor. Tek bir yasla böyle bir davranma. Yani Mesela devris evet. piyasasında diyelim, mesela 1.60 1.80 180'den herkese evet. almaya başlıyor. Herkese geldiğinizde herkese almaya başlıyor. Bu arada bunu tutuluyor. Evet. Şimdi işte buna denge, bu anlamda bu bir denge ise, dünyanın sıcaklığı bir denge ise ama bu temel anlamda denge değil. Termal anlamda denge her şeyin ölmesi. Maksimum entropi denge. Bu aslında düşük bir entropi. Burada entropi sürekli düşüyor. <gülüyor> Tabii Entropi düşürmek düşürmek için güneş e, gerekir. Güneş bizim entropi kaynaklıdır. Evet teşekkürler. Çok teşekkürler Keremci alacak bize iki şey anlattı. Birincisi e, fizikçiler hiç de sanıldığı kadar sıkıcı insanlar değil. <gülüyor> İkincisi de daha kötü bir şey tabii. Mesal bize e, bizde de kesinlik yok başımızın çaresine bakabiliyoruz. <gülüyor> bu arada bu anlattığım şeylerin çoğu şu kitaptan alınmış. John Rubin fizikçi bir adam. Biraz kitabı var e, oradan alınmış. Evet, şimdi isterseniz bir 5 dakika bir ara verelim. Ee, daha sonra sorular kısmında e, son bölümü tamamlayalım. Evet, tamam. Bu bölümde sorulara geçelim. Ee, soru soracak arkadaşlar lütfen kendilerini tırtılarsa, e, çünkü e, bir kayda veriyor. Ee, soru soracak var. Onları görebilir Tamam. Peki. O zaman tek tek başlayalım. Evet. evet. evet. Gerçekten herkesler bu hoş öğrendim. Teşekkür ederim. Ee, özellikle tabii en yabancı sorgunum. Fizik evet, çok anlamaya çalıştım ne dediğini ama işte aklım ne kadar erdiyse. Evet. Ee, dolayı işte de en az soruyu da sana soruyorum. <gülüyor> Şimdi hem soru hem de bir e, yani Gerçer Can Hoca aşinadır. Bazı şeyleri yani kendimle yine bir dikkat çekmek istiyor. Şimdi zannedildiği gibi e, bana öyle gelmiyor. Kostlar bilimler her zaman fizik bilimler bir şey. yani çok şakanız veriliyor insan zihnini ve psikolojisinin işleyişine dair olalardan başlayarak e, insanın bilimsel buluşa iten kütürlerden ve itkilerden başlayarak e, ama ben bir tane somut örnek vereceğim daha çok anladığım konuda. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla Darwin Svit'ten etkileniyor. Bir. İkincisi e, Darwin'in toplum kuramı Hmm. Ee, o yazdığı meşhur kitapta hiçbir ilgisi yok. Çok yanlış bilinir. Ee, Darwin o kitabında yani türlerin kökeninde seleksiyon natürelde Darwin e, toplumun oluşumuna dair benim okuduğum ve göre kadar hiçbir şey söylemedi. Benim de kim, kendisi daha sonra yazdığı ikinci kitapta onlar çok az bahsedilir. İnsanın şeyinde Filyasyonda, türeşitinde. Asıl orada der ki ben şimdi insana dair bir şeyler söyleyeceğim. Ve orada Darwin insanın, insan toplum, yani toplumsal oluşumuna dair söylediklerinde hiç seleksiyonla türe bas. bahsetmiyor. Tam tersine der ki var olabilen türler, canlılıklarını oluşturabilip toplumsaldan geçebilen türler tersine başka bir güdüyle birbirlerine bağlanabilenlerdir. Ve burada Smith'in <gülüyor> e e e sempati kavramına gönderme yaptı. <gülüyor> Şimdi o zaman sorulardan bir tanesi. Darwin, fizik bilimci, yani çok genel anlamda, yani siyans türlü anlamında. İşte, sosyal bilimler, Smith'in Smith'in üstelik değer sosyal bilincilerine yani 17. yüzyıl edebiyatçılarından devraldı, yani Lavrielle'den falan devraldı, Molière'den devraldı, kavramları Darwin alıyor fizik bilimci olarak. Bilinenin tam tersine toplumsal oluşumu bu kavramların etrafında çıkıyor. Ve hiç daha sonra Spencer'ın falan üstlendiği e, türlerin birbirini yok edip e, en güçlü'nün ayakta kalmasına gönderme yapmadık. Burada tabii iki soru, birkaç soru birden atlatabiliyor. Bir, demek ki e, sosyal bilimler her zaman fizik bilimlerin peşinden gitmiyor. Tam tersine o dönemde modern bilimlerin oluşum dönemi olduklarına göre e, galiba fizik bilim, sosyal bilimin peşinden takılıyor? Çok da bir şey değil insan zihninin düşündüğümüz. Yani Darwin hipotezini oluşturduğunda seyahatleri çıktığında rastgele mi yani? Hangi hipotezlerle geliyor? Binlerce milyonlarca verinin oluştuğu yerde nihayetle zihninde bir tür hipotezle oluştu. Dolayısıyla evet, buradan bir şey gelmek istiyorum siyansı siyantisizme çevirmemek lazım. Biraz evvel Kerem e, çok güzel söyledi. İktisatçılar maalesef sizi takip etmiyorlar. bu yöre. içine siyantisizmin içine En doğrusunu biliriz. En doğrusunu kestiririz deyip bizi krizden sürüklüyoruz. Ama olmazsa gelecek sefere biliriz. O da olmazsa gelecek sefere biliriz. Aynı şey gibi. Depremin nükleer reaktörün uzmanı olan Japonlar Fukushima'yı beceremediler. Bizim siyasi etkilerimiz dedi ki biz onlardan iyisini Ama onları yaptırıyoruz. Ha, evet. E patlarsa e, dans, ondan sonraki seferi. Yani bana buralara bakmak gibi geliyor. Birkaç sizin noktalardan biri bu. Eee ben de gittim boyun, çok kısa yani şimdi aslında bu şeyde bildiğim ters kesinlikle <gülüyor> çok tartışılan e, bir olan yani işte bir anlamda popurun kumun panlı şeyi evet. bu e, karşılığı da bu yani e, özellikle tabi yani yanlışlamatı aşamasındayken popur özellikle işte sadizizm yani e, panizm gibi bilim adamları bu şekilde popur bilim adamlarından ve e, kültürel olarak e, giderek e, gelişen bir günden söz ederken Hı. daha sonradan popur buraya e, işte öz, nesnel halb eee bu bu nesnel şeyler öyle özel olarakken eee konu öznel eee öyle buraya katıyor ve dışsal tarihi de tabi getiriyor. Evet. Yani benim insanın içinde yaşadığı toplumda etkilenmemesinin imkansız olduğunu. Yani Hı. toplumun kültürel, ekonomik, sosyal e, etkilerini sürekli açık olduğunu e, ifade ediyor ve işte bu çok ciddi evet. şeyle yani eee pozitivist aslında de, de, de, de, de e, e, getiriyor. Tamam? Dolayısıyla de. şimdi böyle bir ortam içinde yani böyle bir dünya içinde e, düşündüğümüz zaman işte yani dar bir işte çevresindeki insanlar hele yani o dönem çok da e, dar bir çerçeve olduğu için e, Allah'ın nefesini çok daha fazla, dünya evet. çok daha fazla. <gülüyor> Yani orada bir iktisatçının yani, dizikçiden, bizim için iktisatçıdan ya da işte ne bileyim. Yani tek görüntüle ilginç şey çok tabii, sakıncalı. Olmaması lazım evet. Yani bir <gülüyor> de kurulamaya çalıştığım şeyleri de evet. olmuyor. Ya yani, tamamen katılıyorum. Yani işte yani. bu publish or perish evet. hikayesi. Yayın yap yoksa yok olursun hikayesi. Evet. Yani ben açık edeyim. Ben mikrocu ve makrocu olman zorunda Çünkü dışarıdan gelen arkadaşların hepsini bu o, o, o tamamen o terime katılıyorum. Yayın yap yoksa yok evet. olursun sonucu da bence bilim. Bilim geçiyor. Bilim, bilim, bilim geçiyor. <bilim bilim. gülüyor> Evet, ben en güzel söyledim. Şimdi devam edersek ee, daha sonra da olay dönüyor. E, Engel Darby'nin ekip yazıyor. Diyor. diyor ki e, Marx'a diyor önce. Diyor ki bak diyor, aradığımızı bulduk diyor. Gel diyor doğal bilimlere referans yapalım. Doğal bilimlere bak bu kanun varmış. Ya i̇şte bizim sınıf kavgasına da bu denk gelecek. Ve tabi biliyorsunuz Darby'nin diyor ki beni bu işe karıştı. E evet, i̇şte Marx'la karıştırmak istemiyor yani. Raşyo diyor. Istiyor, ama sonra hayır hayır bak onu sen şey istiyorsun. Istiyor. sosyal darvinizm istiyor. e, tanımlamasına hep karşı çıkıyor. Marx başta kitabını ona kitabını okuyor, itiraf ettiği. Bir Sokak larkasınınla evet. evet. oturuyor şey. <gülüyor> Ben Diyor ama diyor ben itiraf et. Sosyal darvinizm olarak nitelendirilen başka bir şey. Evet. Şimdi eee bir de e, tabii daha çok e, Kerem e, orada beni düzeltiyor. Ben çok bilmediğim bir alana girmeyeceğim bildiğim şeye doğru daha çok yüzeceğiz. O Newton'la ilgili benim bildiğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla, hani böyle arada bir şey kulağını ne ya işte o da Tanrı'nın işi falan filan. Evet ben de tam onu demek diyorum. Sweet Tom'u diyor. Newton çoğu zaman duruyor. Yani hiç böyle kesinliği falan öğrenmiyor Newton. Duruyor diyor ki, o bu da büyük sihir bazen diyor. Onu da ona bırakalım. Ve hatta şöyle bir cümlesi var. Bilinen biline bildiği kadar bilinendir diyor. Duruyor. Bence Şimdi bence bunu itmar etmiyor. Bir maden olsak etmiyorlardan. İşte burada yine benzer bir hikaye var. Yani e, bir kere o dönem dinin dinden ayrıştığı bir dönemdi. Tam evet. tersine dinin, mademin <gülüyor> <avancı, gülüyor> dine hizmet oldu e, bir dönem ve e, hayatı boyunca Trinity kalmışlar. Cambridge'de yaşamış olan <gülüyor> e, Newton Trinity Baba ve Episcopal oradan kaynaklanan. öldükten sonra anlaşıldı ki uniformist. kendi yani şeyi inancını gizlemek zorunda hissediyoruz. Yani bu da işte şey bir insan içinde bulunduğu çerenin, bir insanın yaptığı ilk o güzel örneklerinden bir tanesi. Tamam. Benden daha iyi hali yok değil. Ee, bir de şeye ait bir varlık, bir de dengeye ait. Kısa bir şey söylemek istiyorum. Varas ee, yani çok kuşkulu bir isim. Varas bir heterodox mudur? Varas neoklasik iktisadın kuruluşudur. Varas sosyal adaletini önermiştir. Var ya sosyalizmidir. Ama bana öyle geliyor ki Varas e, yani yanlış anlatılması diye maalesef diyecek bugünün kuruluşu. maalesef. Niye? Çünkü bu denge kavramı ona ait ve denge kavramı e, sevgili Kerem hiç öyle bizde e, öyle fiziki anlamı falan yok. Öyle gösterilse de yok. De, denge kavramının arkasında ciddi bir etik sorun var bir bir kere Barlas kitabının başında demişti ki Smith denen adam e, her karma karış etmişti bildiğinden haberi yoktur demişti Barlas demişti e, denge vardır denge kavramı klasiklere ait değil Smith'e ait değildir klasiklerde uyum kavramı vardı uyum armoni denge kavramıyla birlikte armoni yok demişti e, sonuç sizlere ait herdedi ısıracak mıyız, yok mu olacağız <gülüyor> Naları mı kopacak? Bilmiyorum. Ekonominde yani tamam. denge şu anki şey krizin olmadı durum mu? Maalesef ekonominde denge ekonominin kendi aklındaki bir bir aşık olduğu bir kadındır ama o kadın yok ama öyle bir kadın var aşık <gülüyor> aşık zaten kendinimez <gülüyor> aşık o da mal piyasası nasıl piyasada diyorlar astarlı bir soru, soru iyi kime bir soruyu soracağız mı? Herkesin de oluyor mu? Ya, soroje benim kızımız soroje. Kızımız hangi kızınız? Sizin kızınız. Kızımız tanımıyorum. Buyurun. İyi kendinizi tanıttınız aslında. Eee ben Sandra Barnes, Economics Department'ın öğrencisiyim, Matsuşeva. Eee öncelikle derdim derdimle ilgili bir şey diliyorum. Benim kafama takıldığı için hocamıza sormak istiyorum aydınlatma açısından. Yanlış anlamış da olabilirim. şöyle İleride topları dedik ya, X, Z, Y diye iki tane diğer topu olsa onlar birbiriyle e, çarpıştıktan sonra yeniden aynı şekilde ayrıldıkları zaman e, hani önden ve bakınca aynı şey diye düşünüyor. Burada zaman oku yok dedik değil mi? Fizik yasalarında zaman oku yok yani. Tamam, <gülüyor> tamam Tamam. <Zeytin>. zaman oku <gülüyor> doğru anladım. E, bir de yumurtaya baktık. Yumurta yukarıdan yere düştüğünde parçalandı. Burada e, ilk kaba pastak açıp zaman oku vardı. Evet. Çünkü e, bütün parçalar gibi birleşmiyordu. Ama pekâr parça baktığımızda zaman oku yoktu değil mi? Evet. E, burada zaman oku yok dediğimiz açılan bakarsak eğer... ...sadece persen, yeriden baktığımızda parçanın hayır parça olduğunu bildiğimiz için... Niye de bence zaman oku var çünkü hani ilk anlamda hangi parçalara ayrılacağı belli değil yumurta. bütün olduğu için hani e, yumurta'nın şöyle mesela en üstten bir millim kare. Şimdi yumurta için, daha karmaşık görünüyor, daha basit görünüyor alıp bir oda içinde gaz molekülleri var. Evet. Gaz molekülleri diyelim ki odanın bir köşesinde önce. Evet. ...zamanla ne oluyor? Yayılıyor yani. evet. Tek bir gaz molekülünü izlersek... <gülüyor> ...bu video bir tarafa çarpıyor, buraya çarpıyor, buraya... ...tek bir gaz molekülünün filmini çekelim, bunu tersten saralım... ...orada bir gaz... ...zaman akıyor. Ama... ...ama bütün... ...bütün hepsini filme çekersek... ...tersten seyredersek filmi... ...gaz molekülleri toplanmış... ...bir köşeye girmiş. Yani sigaranın dumanını filme çekelim o tek, tersten seyredersek, sigaranın dumanı sigaraya tekrar girerse o bize sağduyumuza aykırı gidiyor. Burada bir zaman oku varmış gibi değil mi? Ama tek tek sigaranın içindeki parçacıklarda bir zaman oku yok. E, şi şimdi e, gaz ve sigara dumanı açısından hani, e, moleküller küçük olduğu için belli başta Onlarda bu örneği göster gösterince e, doğru da ama e, parçacıklar açısından hani, nasıl hangi parçalara ayrılacağı beli olmadığından nikalta belli de belli bir tane molekül ama yumurta hani parçanın ebatı hangi parça ayrılacağı en baştan belli olmadan e, yumurtaya göre nasıl bilebilir mi? Ya aynı örnek sonuçta yani sonuç yani bir farkı yok tek bir parçasını izlersek bir yumurtanın orada da zaman oku yok. Teşekkür ederim ben zaman ben Yavuz Odabaşı efendim. Burada bir açıklama getirmek istiyorum arkadaşın önüne. Ilya Kregor'un 1976'dan sonra yaptığı çalışmalarda Nobel ödülü e aldığı çalışma bu zaman oku kavramını açıklayabildi. Orada dedi ki termodinamik yasalar kapalı sistemlerde geçerlidir. Fizik yasalı dediğim şey aslında kapalı sistemlerde geçerlidir. Bunlar özel ortamlardır. Açık sistemlerde ise zaman akvardır. Tabii. Ama yani te tek bir parçacık için değil zaman. Okumadır. Yani, yani şey, bütün dünyada bahsettiğimiz <gülüyor> fizik sistemler, ikzadi sistemler açık sistemlere giriyor. Oradan kaos ve kompleks teorileri ortaya çıkıyor. Evet. Bir yan şimdi şeydedir. Eee bizde de zaman oku var yani. Şimdi de yaşlanıp ölüyoruz. Yani sonuçta zaman oku var. Termodinamin ikinci yasası zaten Yaşan zaman oku var ama bunun fiziksel temeli ne? Yani işte bu olasılık ama. Yani bizim sonuçta bütün bu termodinamiğin ikinci yasasını meydana getiren şey olasılık. Çünkü her şey dağılmaya gitmesi daha büyük bir olasılık. Düzenli bir yere gitmesi daha küçük bir olasılık. Zaman oku aslında. Zaman oku olasılığı büyük, büyük olasılık Yani zar attığınız zaman bir gelme olasılığı daha düşük. Birden iki, üç, dört, beş gelme olasılığını bir tarafa koyun. Bir gelme olasılığını bir tarafa koyun. Anlatabiliyor muyum? Yani zaman oku aslında olasılığı e, daha çok olası şeyler. Olası olan olur. Bir şey bozmuyor tabii değil mi? Evet, bozmuyor. O bozma, Açık, açık sistemde kaostan düzenliğe gidişi anlatıyor. Entropide kapalı sistemde düzenliğe gitmek gerekiyor. Halbuki evren oluşuyor. Hayat oluşuyor. İşte onun için bir enerji kaynağı lazım. Yani evet. Entropiyi düşürmek için açık Hı. sistem dediğiniz o herhalde. Yani mesela evet. dünya açık sistem ama güneşten enerji geliyor entropiyi düşürüyor böylece düzen bulabilir. Bizim bir Sadece bir şeyde yaşamaya çalışın. Ağabeyin üstüne şimdi. Şimdi Mesela kapitalist ekonomik sistemi kapalı bir sistem olarak ele alırsak işte 1970'lerde bu azalan kar oranlarıyla falan kendi içinde bir problem yaşamak Bunu nasıl açtı? Açıklı sistem haline gelip işte Çin'i, e, diğer Asya ülkelerini kapitalist ekonomik sistem içselleştirerek işte ucuz iş gücünü kendi üretim sistemine dahil ederek bir faz atladı sanki. Yani orada işte artan entropiyi düşürme yolunda bir şey yaptı. Sonra ne yaptı? Yine sistem 2000 lira doğru işte teklemeye başladı. Oradan. Tabii çok daha önceden olan yani yeni bir sistem değil ama kredi mekanizmalarını çok daha yoğun kullanarak işte bu kaldıraçları falan türev piyasaları ne yaptı? İnsanların gelecekte ki gelirlerini daha elde etmemiş gelirlerini tüketebilmelerini sağlayacak sistemi çok geliştirdi. Dolayısıyla yine bir açık. Sistem ya dışarıdan verilen bir enerji ve kapitalist destekli bir işte 2007'ye kadar onu hani survive ettirdi, yaşamasını sağladı. Şimdi dolayısıyla iktisatçılar hani da bugünlerde bunu tartışıyorlar. Bir sonraki entropi düşürücü dış kaynak acaba bu sistemin kendi kendine problem yaşamaması için hani ne olabilir? Çünkü dönüp baktığımız zaman şimdi işte biz Keynes'de olsun, Marx'da olsun yani biraz bu işin hakikaten teorisini bilen saçlar? aslında kapitalist ekonomik sistemin kendi içsel dinamikleriyle krize sürüklenmesi yolunda bir şey var. Kaleçi de olsun pek çok. Yani bizim değer verdiğimiz ama mainstream'de kendisine yer bulamamış iktisatçıların çoğunluğu böyle bir şey var, görüş var. İşte belki bunu entropiyle de böyle bir analoji yapmak mümkün, bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda ağır varsan eee lisans eğitimimle lisans üstü iktisat o yüzden e, fizikle fizikte bu alanda daha çok iktisatla ilişkili vakna eğilim çektiği için kadırırım şimdi e, Necip hocam ve e, Ercan hocamın e, daha fazla ilgileneceği ve yani konuşacağı şeyler sorular sorayım. Şimdi daha eski Hint öğretilerinden beri e, veda anlayışı, işte bir vücut e, sonra Platon'un yine e, toplumu bir vücut görüşüyle açıklaması cesaret miydi ve benzeri bir şekilde. Sonra rasyonalist e, dönemde de hep bir e, egemen ilişkileri e, meşru kılan bir akıl e, doğrulama e, sistemi üretiliyor. Bunun üzerinden konuşuluyor. Ee, evet. Ve başka bir düzlemlemiz. Hani Marxistizm'de daha fazla kurtarır ama şimdi çok da gözden düşmüş bir şey olarak ideoloji. Şimdi e, üç <gülüyor> ayrı dönem olarak gördük Şimdi bir e, 30'a kadar olan e, işte dengeyi, e, pardon devrimciliği öne çıkaran, işte 30'dan sonra birikim tarzının krize girmesinden sonra bir denge 70'lerden yani 80'ler dediniz bir başka birikim tarzına uygun yine evrimci iktisat anlayışlarının öne çıkması söz konusu yani genel olarak bakıldığı zaman <gülüyor> Hintler Antik Yunan'da ve rasyonelistler içinde hep bir meşruiyetin üzerinden, doğa bilgisi üzerinden sağlanmaya çalışıldığını görebiliyor muyuz? Çünkü e, bu insan anlayışını Necip Hocam söyledi yani en nihayetinde iktisadın e, şeyi, merkezi insan olmalı. Oraya sorum şu, yani insanın referansı ne olacak? Burada hangi insan, nasıl insanlık açısından? Çünkü Mars'ın da insanlaşma, insanlık tarihinin doğa tarihinden kopma meselesi var. Koptuğu üzerine bir e, insanlık tarihi, tarihi, geleceği tahayyül ediyor yüzden. Yani biz bu iktisadın genel doğaya bakmasında hani e, Kerem hocanın söylediği de doğada da aslında o kadar kesinlik olmadığından dolayı burada bir e, sıkıntı görürüz ama e, genel olarak bu iktisat e, ideolojisinden söz edebilir miyiz bu açıklamalarda ki e, buna dair neler söyleyebiliriz Bir arkada bir arkadaşım. Deniz, Deniz Akböner, İstanbul Üniversitesi Satıkin İsmi Programıcısıyım. Ee, benim iki tane sorum olacak bir öğrenci hocama. Ee, 2012, Dünya Gazetesi'nde okuduğum bir veriden de yola çıkarak soracağım. 2012 yılında Türkiye ekonomisinin gidişatını beğenenlerin oranı, halk içerisinde ve sermayelerler de dahil 55 60 civarındayken geçtiğimiz yılda bu %40-42'lere düşüyor. Bunda gerçekten yaşadığımız son siyasi olayların bir etkisi var mı? Bir ikinci sorumda burada anlatırken bir şey kafam takıldı. Ben ikinci sınıf öğrencisiyim. Öğrendiğim şey ağırlıklı olarak e, klasik denge, işte mal piyasasına denge, para piyasasına denge, tamamen denge ağırlığı. Sizce olması gereken... Ben de denge ağırlığı dengesi diyorum. <gülüyor> olması gereken sizce daha yoğun içerikli bir eğitim mi yoksa bu şekilde kavramızı da ağırlığı? Başka bir şey var. Elif hemen evet, İstanbul İktisat 4. Sınıf öğrencisi. Ee, bu zaman okunun Newton fiziğinde olmaması ve Newton fiziğinden etkilenerek ya da fizikten Newton'dan etkilenerek sonra iktisat çalışmaları yapımında hani örneğin biz e, mikroda e, fiyat artarsa talep miktarı azalır. Talep miktarı azalırsa fiyat artar. Yani bunun zaman oku nereden nereye işliyor? Fiyattan talebe mi? Talepten fiyatı mı? Yoksa zaman okunun olmaması fiyatı mı? Ki bunu zaten ortaya da genelde kuantum ya yani da Einstein fiziğinden değil de Newton'lar etkilendikleri için orada mı bir çıkarım? Bir de burada zamanın olmaması ya da zaman okunun olmaması, zamanın olmaması anlamına gelir mi? Yani bu neoklasik e, fayda kar maksimizasyonları analizleri, yani e, 100 yıl önce de böyleydi, 100 yıl sonra da böyle olacak. Yani zamandan bağımsız bir halde mi yastılıyor iki sahte öneri çerçevesinde? Can Doğan, ben de e, ekonomi üçüncü sınıf öğrencisiyim. E, aslında buraya gelirken Necip hocamın e, özetlediği fikirlerle gelmiştim ve hani başka e, bir şey dinledim de, görüşüm değişim değil ama. E, şimdi de... E, tamamen reddiyatçı bir yere mi geliyoruz ya da Necip Hocam orada var. aslında onu öğrenmek istiyorum. Yani e, Fransa'da iktisat öğrencileri aslında 1990'ların sonunda yayılan bir akım ve isimlendirmeyle otistik iktisat benim çok hoşuma gitti. Çünkü iktisatta aşırı derecede matematik kullanımı ben e, bu ikinci üniversiteden e, aslında daha önce bundan 20 yıl önce de iktisat bölümünden mezun oldum ama ekonometri hayranlığım nedeniyle tekrar bir kayıt yaptırdım. Fakat ben hep rastladırdı, yani iktisatla matematik çok aşırı kullanırdı ve bu terimi ben çok sevmişim. Otistik iktisat gerçekten de bir, bir tür otizme gidiyor ama e, sizin de bana düşüncelerime çok yakın geldi ama e, sizdeki tamamen bir reddi açılım mıdır? Çünkü sonuçta e, ekonomik politik orijinalinde de politik adına bir politik taksi vardı, insan taksi vardı. Bundan önceki toplantı iktisat düşüncesiymiş. Gayet güzel bir şey, sistematikle gidiyor çünkü hem Fizik için hem bilgisat için felsefe aslında ortak payda ama bu, e, felsefenin kendisi de aslında bir düşünmenin doğru düşünmenin kurallar aracılığı yani mantıklı söz nasıl söylenir ya da araçlıdan itibaren bir önerme duyduğumuzda bu önerme geçerli midir değil midir bunu nasıl analiz ederiz işte bununla ilgili kurallar geçmeye çalış yani matematik tamamen reddetmek mi lazım yoksa bunu bir araç ve doğru düşünmenin aracı olarak sadece ılımlı bir kullanımıyla yetmek lazım siz o noktada neredesiniz? Aslında ben başka şeyle soruya ben özellikle e, Mürnha Eser e, <gülüyor> Kerem Hoca'ya bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu iktisat-kisik ilişkisinde e, çeşitli şeyler e, gündeme geldiğinde ölçme çok önemli. Hani e, klasik bir değiş vardı, bir soru unuttum şu anda. Hani ölçemediğin şeyi tam bilemezsin veya yönetemezsin diye bir ifade var. Ve e, Burada hareketle e, iktisatta genellikle işte ajan bazı modellemeler falan hani geliyor, işte simülasyonlar. Sizin anlattığınız bu anlattığınız hani e, modeli modelde O da en anlamda herhalde evet. bir simülasyon gibi bir evet. şey hani geliştirilmiş. Siyah papatya ve beyaz papatya. Evet. Herhalde bunlar gerçekte var olan papatyalar değil. Sonuçta bir papatya beyaz. Hani. Evet. Evet. Evet. Siyah papatya <gülüyor> Yani kum, siyah şeyini bilebildim ama benim burada sormak istediğim yani bu, <gülüyor> e, bu modeli simülasyonu geliştirdi ve teorik olaraktan da bu e, ısı düştü veya arttı. Ama bu gerçekte, gerçek hayatı uyup uymadığının testini yani fizikçiler nasıl yaptı? B veya bu, bu modeli teorik olarak kabul edildi. Güzel evet, evet, şey Evet. varmış eee konuşacak şey yapıyorum. öncelikle bana ulaştığınız için çok teşekkür ederim. ben biraz sizinle ilgili duydum açıkçası. Eee Hoca sayesinde ben şu an İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümünün İktisat öğrencisiyim. E, zaman e, kavramı, insanların eee hayatlarını anlamlandırmalarında eee benim işte ee, zamanın zamandaki e, ileri veya geri yolculuk konusu e, çok tartışılan bir şekilde çeşitli teoriler var. Eğer ışık hızından daha hızlı e, bir hıza erişebilirsek mümkün olabileceğine dair bir ürünler var. E, siz bir ne düşünürsünüz? Böyle bir şey mümkün müdür? E, olasılığı var mıdır? Düşük müdür veya hiçbir zaman olamayacak mıdır? <gülüyor> Bunun hani, hani, bun olduğunda acaba dünyanın önünü mü okunacak da olamayacak mıdır? Bu, bu konudaki görüşleriniz mi harap Çok teşekkürler. Şimdi Mekin <gülüyor> e, da, darini daha seviyor. E, bizim konumuz aslında darinden ziyade e, nifton fizikti. E, şimdi beni e, söylemek istediğim arka senin yakınını yarkı, davranış <gülüyor> <yarkı gülüyor> <yarkı gülüyor> olacak. İktisatta biz eee finansal kalkınmalar üzerinde eee sosyoloji gibi dengeler, aslında dengecilik. Efendim eee e, denge, finansal denge vesaire denge kavramından eee bahsediyoruz. E, Halbuki yani evrim e, diye bir olay da var ve geçmişte de vardı. Yani 1880'lerde 90'larda 1900'lerde e, iktisatçılar eee de e, tartıştılar ve evrimci yaklaşımı. E, e, yani hatta şunu da söylemek mümkün yani neoklasik yani Amerika içinseydi neoklasikçiler bir eee evrim e, iktisadın bir rekabeti yani mainstream olma rekabeti de e, söz konusu olmuştur ki e, işte bil örnek verdim. Fakat bu evrim kavramı e, ilk saatte, e, 30 otuzlu yıllardan sonra e, göz ardı unutuldu. E, çünkü istikrar kavramı ne çıktı. Aslında istikrar kavramı denge kavramı bir başka ifadesi. Yani daha çok makroekonomide e, kullan, kullandığımız Yani ekonomi tırkunuluşu olmasın e, dolayısıyla istikrarlı olsun e, dolayısıyla dengede olsun e, şey ki e, yani şun pe der falan varlasa falan evet. yani varlasa demiyor yani genel olarak bunu e, kast etmeye çalışıyor şimdi e, dolayısıyla e, evrim e, kavramı benim e, işte çok çeşitli anlamları var spekülasyonda farklı, usbüle dargında farklı vesaire e, benim için önemli yani şu an için benim için önemli olan evrim kavramının kendisi yani onun e, adı olan biçimleri yorumlanma biçimleri, anlaşılma biçimleri kendi içinde e, e, e, tartışılabilir. Ama yani ben çok da işte üstteki gelen birinde şey yaptığı, yani bizim de yaptığı, benim de hoşuma gittiği değil, gibi diyelim. Yani fizikçi, iki, fizikte bir e, yani fizik çerçeği gibi bir şey yok. Benim, fizikte işte de yaklaşımları e, e, e, e, önecek yani bu iksaclara bunun bir karşılığı aslında eskiden beri vardır ve iksacçıların bir kısmının eee umarım yani bu yani, önemli Landau'dan başlıyor e, şimdi bir e, kompleks değeri ile o süre ilgili, ilgili iksacları öğreteceğimizi eee tahmin ediyorum. Şimdi e, matematiğe eee sayıların matematikleştirilmesi matematiğe yok fazla büyük var aslında bu iş keremat olarak bu suçu değil yani ikinci bugün yani iktisatta e, e, işte Fisher Pareto e, ameaç son çizgisi ki bunun Ricardo var e, e, Ricardo çizgisi yani iktisat matematik bir hakim çizgi <gülüyor> bu çizgi e, yani soyut koşullardan bağımsız, çevreden bağımsız, toplumdan bağımsız, kültürden bağımsız, değişimden bağımsız yani Ricardo'nun bina olarak tamam da atan. ama bu yani matematik matematikçiler de burada fizikçilerin su ol olmadığı gibi yani bir kere e, tabii iktisatta eee ve Marshall e, Hayek çizgisine doğru e, matematikte de bir matematik edebilmiş var. Yani iktisadcının kullandığı matematik bahsediyorum. Ve kür soyut matematikten uygulamalı matematiğe, işte oyun teorisine doğru bir gidiş var yani iktisat matematik ilişkisi de iktisat fizik ilişkisi gibi son 20-25 yıldır e, e, farklılık e, arz ediyor. Matematik ilişkide atıyorum oda şey oluyor gibi, işte kurumsal faktörler falan, e, küresel ilişkileri analiz yolları matematiksel olarak ifade etme ama biraz daha somutlaştırma eski soyut tizisinden. E, e, kısmen uzaklaşma var. daha kısmen öte uygulamalı matematiğin daha fazla öne çıkması söz konusu. Ama bir şeyi yanlış almasını istemem gerçekten. Yani Sonrasında evrimcilik tarihinde çıkmıştır falan demedim. Evrim konularında iktisatta artık tartışıyor. <gülüyor> Aynı söyledim yine tabii denge iktisatta iktisatta yani işte ee, doğal işsizlik oranı, doğal büyüme, uzun dönem dengesi, yakın zaman vesaire, hepsi yani şey olarak denge kavramı istatstan yani bugün de e, temeldir. Ama e, evinci yaklaşımlar e, süreksizlik, anlımlarla sa sağlık vesaire yani bugün e, 20-25 yıl öncesine göre daha fazla yer buluyor. Amam da söyledim yoksa e, beyin istirmdir e, söylemek dedi. Orada yani gizli meclisli olma yolunda gibi bir ifade kullanıldı yoksa eee e, e, demek doğru değil. Evet, teşekkürler. Evet. şimdi iki soru geldi bence. Beraber cevaplayalım. Yani evet. evet. evet. <gülüyor> şimdi şey, mi? şimdi, şimdi tamam. sen, yani, not tamam, tamam. yani bu şey. yani bu zaman oku belirli de ama dakika Yani bu zaman oku kafası da ileri bir fizikoloji için müdahale ettiğiniz için. Hazreti Zeynep'in parodoksları nedir? Aşil, e, Katmınbağ, Eştabok, e, evet. o parodoksları. Ben ondan üçüncü olarak cevaplayayım. Şimdi aslında ilk soruyu <gülüyor> cevaplamıştım arkadaşının sorusuna. Umarım anlaşılabilir. Kardeşlerim... <gülüyor> Şimdi diğer soru ölçüyle ilgiliydi ama aslında... Simülasyonla gerçeklikler arasındaki ilişkili uyandığınız sorusu güzel bir soru. Yani bu fiziğin her dalınları Ben parçacık fizikçisiyim. Şimdi biz de mesela parçacıkları çarpıştırdığımız zaman yeni protonları çarpıştırıyoruz. Yeni parçacıklar çıkıyor. Detektörde ne görüyoruz? Bu sadece elektrik sinyali görüyoruz. Başka bir şey görmüyoruz. Bu elektrik sinyallerini toplayıp ama bir modelimiz çerçevesinde e, Rekonstrükt ediyoruz ve oradan bir takım bilgiler çıkartarak ha bu Higgs parçacığı iki fotona bozulmuştur diyoruz. İşte X'i bulduk diyoruz ama X'i gözümüzle falan görmüyoruz. Ve e, bu deneylerde simülasyon çok önemli tabii ki ama o simülasyon birikimli bir simülasyon. Yani birden ortaya çıkmış oturup yazdığımız bir simülasyon 100 yıllık fizik bilgisinin içinde fizik yasaları olan bir simülasyon. Şimdi bu Nowlock'un örneği de Galya hipotezinde olay şöyle. Şimdi biyosferin biosfer, bios, çok kompleks bir sistem olduğu bence zaten biliniyor. Ve dünyanın sıcaklığının da sabit olması olsa olsa biosferdendir diyor biliniyor. Başka bir neden olamaz. Çünkü başka bir dünyanın sıcaklığını sabit tutacak bir başka bir sistem yok. Normalde dünyanın sıcaklığı çok artması lazım. Güneş çünkü artıyor ee, ama işte Blavlock'un yaptığı önce iki papatya ile başlıyor, sonra tabii da çok daha kompleks simülasyonlar oluyor. Ben burada örnek <gülüyor> papatya'dan e, örnek verdim başlangıç olarak. Ee, neden iki papatya? Çünkü bir kere bu simülasyondaki algoritmanın çok basit olması. Şimdi dünyayı aynı sıcaklıkta tutan bir algoritma, çok kompleks bir tanrı işi bir algoritma olmamalı sonuçta her şeyin kendiliğinden geliştiğini tabii fizik, fizikçiler ya da bilim insanları bir hipotez olarak varsayıyorlar. Yani o zamanındaki bir tarih müdahalesini işin içine katmıyoruz. Kendiliğinden gelişiyorsa algoritma çok basit olmalı. Papatya doğacak, genlerini arttıracak, ölecek. Basitçe bir moleküllerin DNA'nın kendini kopyalaması gibi. Ama iki tane papatya var, biri soğutuyor dünyayı, biri ısıtıyor. İşte bu bu kadar basit bir algoritmayla dünyanın sıcaklığını sabit tutuyor. Bu başlangıç simülasyonu. Ondan sonra buna tabii çok fazla şeyler uyguluyorlar. Çok gelişmiş çevre bilimcilerin işe artık o. Gerçekten de bilimciler, insanların dünyanın sıcaklığının biyosfer sayesinde kendi kendine sabit olduğunu tırnak içinde ispatlıyor. Ama bu ispat işte böyle kesin exact science gibi bir ispat değil. Yani Newton'un kütle çekim yasası gibi ortada bir yasa var. İki kütle bir ürünü çekiyor. O tarz bir ispat değil tabii ki. Bir model. Ve modelde bazı şeyleri açıklayabiliyor. Belki ileride çok daha aklınıza gelmeyen başka bir faktör ortaya çıkacak. Bu model gelişleyecek falan filan. Ama şimdilik bu modelle bunu ispatladığımızı düşünüyoruz. Ama simülasyonla gerçeklik ilişkisi evet. tabii ki çok önemli bir ilişki. Zamanda yolcu, tabii çok uzun bir konu, bir, bir iki örnek vereyim. Ee, Stephen Hawking'in zaman Kısa Tarihi kitabı bu konuda çok iyi, eğer Bir de Ceviz Kabuğu'nda Evren kitabı, Stephen, Stephen Hawking'in. Şimdi e, bir kere zamanda ileriye gitmek her zaman mümkün tabii. Yani hatta bunu yaptılar. Yani Zaten her gün karşılaşıyoruz da uçağını dünyanın etrafında iki tur atarsanız daha genç kalıyorsunuz. Yani zamanda yolculuk yetmiş ama çok küçük nanosaniye kadar genç gençliğe genç. <gülüyor> <Tuz kalınca böyle. gülüyor> gerçekten zamanda ileri gitmek çok kolay. Önemli olan zamanda geriye gitmek tabii. Ee, şu an şimdi fizikçiler burada ikiye ayrılıyor. Bir kısmı kabul ediyor, bir kısmı kabul ediyor. Ee, bazı fizikçiler Hauke'le dahi zamanda geriye gidilebileceğini kabul ediyorlar. Yani çünkü Newton yasaları, şey, Einstein genel görelilik yasaları gereği, işte iki sol, bir sol, solucan deliği deli yaratılabilirse o solucan deliğinden geçerseniz başka bir uzay zaman bölgesine gidebiliyorsunuz ama teknolojik olarak çok zor. Kağıt üstünde mümkün diyenler var ama Gerard T. Hoft gibi böyle Nobel Ödürlüğü yine parçalık fizikçileri var bu taktan da bir kitabı çıktı. Maddenin son yakı taşları güzel bir kitap tavsiyesi. O mesela karşı karşı yani zamanda geriye gitmenin mümkün olmadığını söylüyor. Özetlersek yani bu konuda kesin bir görüş birliği yok. Zamanda yol, geriye yolculuk konusunda <gülüyor> ama mümkün olduğunu söyleyenler var. Aslında bir durumda i̇şte şöyle değil yani zamanla geri ve ileri kavramları kullanmak aslında yanlış. Hani, e, çünkü zamanda bulunduğumuz mekan gibi bir şey aslında, hani sadece içinde bulunuyoruz. Bize göre hani hayatı kolaylaştırmak, anlamlandır, anlamlandır, anlamlandırmak için ileri veya geriye diye kendi, kendi Ama mekan de gibi de, de düşünsen düşün. zamanı yine geri gitmek diye bir kavram var. Yani çocukluğumuza dönmek diye bir kavram var. Yani zamanda geri... Yani o zaman zaman sürekli akıyor. Zaman ileri gitmek de, mümkün mesela. Şimdi uzay gemisi de bir hızına yakın, giderseniz ve geri gelirseniz dünyada 20 yıl geçmiş olur. Siz bir yıl yaşlanmış olursunuz. Dünyada 27 yıl geçmiş olur. Bu zamanda ileri gitmek yani. Geldiğiniz zaman sizin sınıf arkadaşlarınız 20 yıl daha yaşlı olacak yani. Zenon'un paradoksu meselesi <gülüyor> tabii şeyler böyle. Zenon paradoksunu herkes biliyor herhalde değil mi? Tekrar durmaya gerek yok. Yani diyelim bu duvara bir ok atıldığı at, at, ok atarsam <gülüyor> duvar ok ne yapacak? Duvarla arandaki mesafenin yarısına kadar gidecek. Sonra ne yapacak? Kalan mesafenin yarısına gidecek. Sonra kalan mesafenin yarısına yani hiçbir zaman duvara erişememesi lazım okul oku. Sen alparadır mısın bu? bu, bu, bu. Bunun çözümü e, serilerle. Yok, çözüm Çözümlerle. Yani şey yani bu zamanın oku anlayışına tersi daha ileride anlayışlar. Yani kaç yani, tane daha ileride değil mi? Aradır mısın? Tam orada soruyu anlayamadım. Yani arabasın ifade ettiği şey, e, yani solucan dikey sabah diye. Solucan ilgili bir e, Evet, yani tabii zaman çok e, zor bir kavram yani fizikte. Arkadaşın da ifade ettiği gibi genç arkadaşın yani zamanın ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz aslında. O açıdan belki de zaman paradoks tekrar bindi mi <gülüyor> Ben, ben de yani, Şimdi böyle çok büyük bir sorular yerden de alıyoruz. Çok büyük bir soruları Yani bir tabii şeyler atarsan lütfen e, benim diye. bir kere e, sizden mi Yani şey ya işte ııı e, yok. Evet, arkadaşlar. Evet. E, Iıı yani, mantık bir anlamda falan bahsettiniz. Ee, burada benim aldığım noktada göre yani o dönemde bir organik e, doğal toplum anlayışı var, ee, biliyorsunuz. Yani insan bir yerel var. Benzer bir yerelşi tanrılar arasında da var. İşte Zeyf, Serah, bilmem ne kadar sonra. Ee, ve, ve toplumda da var. Yani Tephe Beş'te yöneten e, atın var. Bunun altında özgür vatandaşlar, en altında da Aristonu köle olmak kaderleri olan köleler e, var. E, bu anlayış e, orta çağlarda, risk almakla da benzer bir şekilde devam ediyor. E, orada da tepe de papa var, e, onların altında e, toprak e, sahipleri, seniorler e, var, en altta da serdar var. E, bu yapının yıkılmasını sağlayan şey mekanik devrimdir. Yani mekanik devrimi getirdiği iki tanemikale var. Bir top, yani bizim dediğimiz silah olarak top. E, Toplu silahlar derde girmesine ve derde sürdürülmemesine neden oluyor. Yani işte İstanbul'un örneklerinden bir tanesidir. Macaruban'ın dörtlüğünden İstanbul'un suluğunu yıkılıyor. Dolayısıyla bu senyörlerin de yani hakimiyetini ortadan kaldırıp serfleri toprağa bağlı olmaktan kurtarıyor. Ve e, mutlakiyetçi krallıkların, orada da bir şey de var, e, dillerin ayrışmasında var. Onunla beraber mutlakiyetçi krallıkların e, ortaya çıkmasını ve krallıkların kelisinin baskısından tutulmasını sağlayan. E, bunu toplumda getirdiği çok Var, bu mekanik devriminin yani benim çok kullandığım bir anolojidir yani o. Saat. Saat içindeki en küçük parça eksik olsa o saat çalışmaz. Aynı anlaşı işte toplumlara uygulamaya işte bir makine mundi lavolardır, dünya makinesi lavolardır var toplumları da uygulamaya çalışıyorlar. Kısak istiyorum yani isterseniz daha sonra açarım. Ee, ve deniliyor ki, toplumun en değersiz parçası olmadan bir toplumun sağlık birleşebilmesi mümkün değil. Bu Jar Jar Bursa'ya kadar, toplum sözleşmesine kadar giden süreç ki işte Fransız devrimi de bunun e, birleşen dönümünden bir tanesi. Biliyorsunuz eşitlik, kardeşlik ve dayanışma, Fransız bayrağının üç rengi de ee, bu. E, bu toplumsal sözleşme e, ifadesi, mekanik devrim getirdiği e, sonucu e, ortaya koyan hikaye. E, Doğa üzerinden, e, bireyin tanıma, bireyin tarzlarından ve işte doğa üzerinden e, meşrulaştırmadan e, bahsettiniz. E, Bacon'da doğanın sömürülmesi vardır, Mars'a doğanın mülk edilmesi. Yani ben bu iki kavramda e, bugün dünyasında çok uyarlamayacak kavramlar olmadığını düşünüyorum. Yani doğayı, yani bırakın sömürmeyi mülk edinerek bile yani bu değişen koşullarda işte Bireysel ısmarıyla, Bireysel ısmarıyla bunlarla başlayabilmek mümkün değil ama e, doğa üzerinden e, yani başka bir şey yok zaten yani. İnsan tanımlayacaksa doğa üzerinden zaten. Doğa ve toplum çünkü. Bu da ikisi ayrışmaz bütünler. E, e, burada bireyi nasıl tanımladığı çok önemli. Mesela parada gibi mi tanımlayacağız? Pardon bir lafı vardır. birey tercihlerin o tarafını bırakırsa sahneyi terk edebilir. Yani bize bireyi lazım değil, tercihlerin lazım. Başka bir ifade. Birey olmasa da olur. Şimdi böyle bir birey anlayışında hareketle bir yere varlamayacağı çok açık. Yada işte bunun uzantısı Homo Ekonomi usudur. Her durumda çok rasyonel davranmıyoruz. Hiçbir sürü her durumda rasyonel davranmıyoruz. Tekel maksimizasyonu, fayda maksimizasyonu durumda yalan. Böyle bir şey yok. Hangi bir lider da işte hesap ediyoruz işte faizimizi nasıl maksimize edeceğim ne yapacağız falan diye. Tersine yani çok iyi rasyonel davranmış bir sürü durumda oluyor. Bunu dünya kadar örneği var ve demir biraz onu duruma çalıştırın. Bir belki öyle de onu da açarım. İçine açarım. Toplumdan mutlaka gidecek. Amerika'da bir araştırma yapılmış. Yani ben sadece iki tane üniversiteyi de yazacağım bu çerçevede. Doktoraya başlayan öğrenciler eee Harvard Chicago. Devlet müdahale etsin mi diye soruluyor bunlara. Birinci sınıfta bunlar yüzde otuz civarda etsin diyorlar. Otuz kırkma civarında etsin diyorlar. Doktorun beşinci sınıfına geldikleri zaman bu aranın Harvard ve yüzde çıkıyor. Chicago'da yüzde onun altında geliyor. Yani burada eğitimin nasıl bir endokrinasyon yarattığı çok açık. Dolayısıyla yani biz faaliyet şimdi yaşayan insanlar falan değiliz. Şimdi buradan belki şeye, işte bu öğrenci ayaklanmasına geçmek lazım. Yani öğrencinin ayaklanması daha sonra işte İngiltere ve Amerika'da sıçradır. Arka'da biliyorsunuz. Arkasında bir yatan neden? de bu bir anlamda. Yani öğrenci faaliyet içinde yaşamıyor. Öğrenci toplum içinde yaşıyor. Bakkala gibi alışma işe, bir alışma işine, bir işte otobüse gidiyor, ne yapıyor falan. Ve oradaki insanları göstermiyor. Onlarıyla iletişim kurmaya çalışıyor. Ben o dönemde dalga geçiyordum. Yani bu şey çıktığı zaman. Iıı e, penişim e, dilekçe. E, dalga geçiyordum. Bizim maalesef bir tane şey vardı. Sarıf bir bakkal vardı. Sol bombam doktor oldu. Uluslararası Ticari Bortosu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakkal gibi, köpeği salata açığına kadar içiyordu. Sürekli içiyordu. İşte bakkal ııı e, çocuklarının temeli profetlerinden bir tanesi bakkalın daha fazla itizat biliyor. Yani benim bakkalımsın bilir. Iıı <gülüyor> <gülüyor> e, dolayısıyla. E, oradaki talepler de çok anlaşılabilir bir talepler. Çünkü, işte başka bir arkadaş daha geçirdi onu. E, yani e, ekonomik gidişatlı bir şey varsa, bozulma varsa ya da ne bileyim, e, pasta eskisi kadar hızlı büyümüyorsa ya da pastadan dağıtılan paylar eskisi kadar artmıyorsa o zaman insanların bir takım şeyleri sorgulaması e, ve işte bunun toplumun içinde yaşadığı farkına vararak yapması son derece e, kaçınılmaz e, bir nokta. 2012'de e, %55-60 e, memnunlardı yüzde ııı kırka düştü. Yani yüzde kırk yüzler başlarına konuştunlar. Yani Türkiye ekonomi şu anda son derece kötü idare etti. Ekonomi sahibi falan yok. Yani dün işte demin dışarıda konuşuyorduk. Iıı ee, bir saat bir canlı yayındaydım. Diğer yani bir saat bir yayında falan duyuyor. Bir uçuk kuruş artık kalaşıyor. Ve Merkez Bankası başkanı ne zaman konuşacak olsa dolar fırlıyor. Yani tam tersi bir sonucun ortaya çıkması beklenirken ne zaman konuşmaya kalksa dolar fırlıyor. Dolayısıyla yüzde kırk lirada alırız bu kafa. Yani sadece ekonomik olarak değil tabii sosyal olarak da sorunlar. Ama yani ben tek ücünleri hazırlamak gerekirse Türkiye şu anda ciddi bir yönetim sorunu oldu. Türkiye yönetilmiyor sorunu. Ekonomide dahil. Ayrıca ekonomik açısından demin de arkadaşlarla bahşediğim şeyi bir kere sizlerle paylaşayım. Dün bir hisset size baktığımızı. Ee, her tarafta inşaat işte, bu rant, e, yaratılıyor, kentsel dönüşümde orada zırhlı bir bümlemleri yok. Polis, koleji alınmış da ona verilmiş de bümlemleri yapılmış falan sürekli şeyden inşaattan bahsediyoruz biz. İnşaat sektörünün gayri sahibi yurt içi hastalığı içindeki payı 5-6 civarında. Buna karşılık toplam yatırımlardan aldığı pay yüzde kırk kadar çıkıyor. Böyle bir ekonomi yürümez. Yani inşaat sektörü kısa vadede çok ciddi rant yaratan bir sektör, çok çabuk geri dönüşüm olan bir sektör yaptığınız yatırımları çok çabuk geri alabilirsiniz. Ama yatırım e, için ayırdığımız kaynakların yarısını neredeyse böyle bir sektörde yaratıp yatırıyorsanız, hmm. e, bu sektör sadece problem değil. Bir kere inşaat sektörü çok ciddi cari açık üreten bir sektördür. Artık inşaat projeleri eskisi gibi değil. Biz devlet, dayı malzemeli falan şey yapmıyor. Asansöründen tutun karosuna, hatta evdeki beyaz eşyaya, bu mutfaktaki bilmem neye kadar, her şey ithal. Kullanılan bir sürü malzemeyi ithal. Dolayısıyla böyle bir iktisat politikasını uygulamak, böyle bir Hı. rahat bir iktisat politikası yaratmak, Hı. ekonomi zaten preze götürecek, ön temel faktörlerden <gülüyor> e, bir tanesi. Matematikten bahsederdi. Bir Michio Morishima diye 70-80'lerde çok meşhur bir matematikçi vardı Ercan Hocam, çok iyi bilir. E, Onun bir lafı var, matematik tarafsızlık bir olijidir. Şey Şimdi bu laf çok alışıyor. Ama sorun matematik değil tabii ki. Matematik sonuçlara değil. Sorun matematik nasıl kullanılır? Yani matematik bir düşünme tekniği, bir analiz tekniği olarak e, kullanabilirsin. Ama bunu bir çeşit bir ideoloji halinde, bir kapalı sistem içinde sadece o sistemin ürettiği sonuçlar üreten bir e, teknik haline getirdiğin zaman, o zaman bu iş e, çığrından çıkar. Dediğim gibi, istatiklerimi işte, bunu söylemiştim demin. Özü unutup biçime aşık olur. Özü sorgulamazsan da biz bu dünyada bu ekonomik krizleri çok yaşarız. Ama publisher perish. Hey, E-yap ya da kalb <gülüyor> Yok Böyle <gülüyor> <World gülüyor> üniversite <gülüyor> alanlar içinde gelincek noktası budur. Takip etmişim. Yani burada bir arkadaşım var. O da beraber çalışıyoruz biz. Ve bu açı şeyleri de işte beraber kurduk. Yani biz aşağı yukarı her öğlen nasıl iktisat eğitimini iyileştiririz diye kafa yöntemiyoruz. Her öğlen yedi bekliyoruz, ekliyoruz, ondan sonra bir tek kahve içiyoruz. Onun dışında toplantı yapıyoruz, ama her öğlen buna kafayı vermiş. Ama kapalı sistem içinde sadece üretim paperlarla, vakalelerle var olan bir kısacı, buna asla Simülasyonla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben birer fiyasalarla çalışıyorum, ölçme sürüdüm. Öyle değil. Ben bu... Örçme sisteminin hiçbirinin bir şeye yarayacağını düşünüyorum. Yani çok açık söyleyeyim. Ee, bir arada işte bir şeyi de bir aracı turun yönetiminde de yer almıştım. En fazla işten çıkarttığım personel teknik analizçiydi. Geçmişin verilerinden hareketle gelecek tahmin etmemesi. Eee yani başka bir tekma açıklamalarla, bir bundan gelip falan filan da, da bir şey yapılacak olsa bile, eee desteklenecek olsa bile, eee ki bunun en iyi şeylerinden kendisi işte PAMA'ndan getirdiği, e, Akılcı e, beklentilerin e, uzağın fısır finans piyasalarında etkili piyasak tarihi e, potesidir. Etkili piyasanın potesinin işlemediği finans piyasalarında kırk bin defa kanıtlanmıyor. E, modern makro ya da işte modern ekonomilerin en temel sorunlarından bir tanesi beklentilerin yönlendirilmesidir. Beklentilerde de bu tip arasılmaları hiçbir şekilde yönlendirilmez eğer o beklentileri yönlendiremiyorsan ve o beklentilerin ne olduğunu kestiremiyorsan hiçbir şekilde sağlıklı bir simülasyon yok. Yani e, demin Banker'den bahsedildi. Banker İktisat Kurumu'ndan var. Bağdası e, demin söylemişti. Pardon matematik değilim de bir şey. Bir tane isim vardı Çok yardımcı. <Gülüyor> bir <Gülüyor> tanesi Fikari, bir de Hamstein. E, Bunlar artık Işlar Bağdası'ta. E, ve bu da son otorite olarak Banker'e. O zaman şey, ilah bir durum. Ankara'ya başlıyor. Eee Ankara üç eee paragraflık bir şey vardır. Eee metni cevabı vardır. Eee <gülüyor> şey bu arası. Orada iki tanesini şimdi. bir tanesi e, de bir konuşulduğu gibi eğer başlangıç varsayımlarınız yanlışsa yürettiğiniz sonuçlar da yanlıştır. Şu andaki iktisat programının hakim olan iktisat programının başlangıç varsayımların <gülüyor> hepsi yanlış. <gülüyor> İkincisi eee Ankara'nın söylediği ki bu o zaman kardinal payday analizi vardı biliyorsunuz bu kardinal paydaydı. Eee ve işte şey adıyla işte bir falan da devreydiler. Eee indeksi YouTube ölçünün yüzdelik YouTube diye geçer. Eee one double diye ve one tab eee diye analiz eee kişilerde. Eee aynı bir sayısal Bu aktarmak gerekiyor. Eee puanlarda ısılama ee, burada diyor kesin bir yapmak mümkün değil. Isı örneğini veriyor, ama ısıda olduğu gibi diyor bunun değişimini hesap edebilirsiniz. Ne önünde değişimini hesap edebilirsiniz. Ama buna sayısal bir değer Bunu iktisatçılar ancak 1920'lerden sonra Volk'la beraber başlatıyorlar. Yani bizim kafamızın alabilmesi 30 sene falan e, sürüyor bu ee, şeyde. Benzer bir hikaye şeyde de vardır. Ee, von iş hiç duymuşmadığını bilmiyorum. 10 yıl sonra çok önemli bir zikrathanıcıdır. 1928'de bir makale yazar, o makale 10 yıl, 15 yıl anlaşılmaz. Ondan sonra 1945'te Moğol eserleri beraber oyun kuramını yazar. Ondan sonra sıkıcı bir saptan çıkıyor gider. Biz hala neşin, el simetri rasyonelini nasıl değiştirdiğini anlamamız gerekiyor. <Gülüyor> ben bunu ders yapmak için bir örnekini veriyorum. Evet, Aklaoyununu seyrettiniz mi? biz hala bireysel maksimizasyonundan bahsediyoruz. Bir hmm. babasında evde birey babasında. Ne aşağıda ne şey veriyor? Cevap veriyor. Ne mesaj veriyor daha doğrusu? Şey? Farklı kadınlara giriyor mu? çok kadınlara giriyor Çok iyi. <açıkçası. gülüyor> Hepimiz yapacak olursak herkes o güzel kıza, en güzel kıza gelecek. Ama eğer o kız kenara ödeyecek olursak ve diğer kızlara ödeyecek olursak herkes o bundan sonra <gülüyor> i̇şte, <gerek gecesi> <gülüyor> <gülüyor> bir şey kalkmıyor. Yani, zaman okunu fiyatı uygularsak e, şey, fiyat talep fiyat talep yani burada fiyat anlaşılmıyor. Problem zamanı Var, zor. Zaten çarşılaştırmalı statik analiz yapıyoruz ondan sonra peşin evet. denge durumların değişmesine yani bir denge durumdan başka bir denge durumdan nasıl geçirdiğine bakmıyoruz artık. sadece iki tane farklı ya da üç tane farklı denge durumunu diyatma miktar açısından piyasalıyoruz. Tamam mı? Mutlum ila sınıf bir mühendis. Karşılaştırmalı tabii mühendis. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Yani ııı e, siz öğretmen şeylerden bir tanesi daha yanlış olduğunu ııı e, kapalı gibi kullanma tarafına söylüyorum bunu. Iıı e, finansal piyasaların par miktarı bir günde mal miktarlı, mal yasalarını dönen para miktarlı üç dört bin kat. Ee, birkaç sene önce Borsası'nda bir günde yedi yüz elli Neden? Çünkü hisse senetleri değerli. Sahip. Hisse senetlerinin fiyatı yükselirken bu ürünlere bu kadar çok talep varsa talep elisi negatif eğilimidir. Bana direkt soru var. Olarak... Yok işte. Orada yaptık. Burak Hoca Gezir'in Hayır o biraz talep-kilat ilişkisini bir ya da deli bahsettim inşaat sektöründen Türkiye'de. Buna talep konusunda ne de feynin bir miktar arasında ters yönlü bir vardır. niye bu kadar çok kaynak Yüzde kırk gelisine kadar toplam yatırımların bu sektörü aydınır. Bizi kandırıyordur. Kandıranlardan bir tanesi de dört örgü. en önemli bir tanesi. Taleb'i derleştirerek düz düzeltmek. Small demand by da tamam ters yönlü talebeyebilir olabilir. baktığın zaman biraz şey gibi. Boltzmann'un gibi doğa olasılık seyredenir durumlara, daha az olası olan durumlara tersiyle çıkıyor. Eksik Evet, kandırılıyorsunuz iktisat okuyarak ama bunun çaresi iktisattan çıkmak değil, kandırılmamayı iktisat içinde de öğrenebiliriz. İktisat bunu da veriyor bize. Onun için bu e, iktisattan çıkma olarak almamalıyız kesinlikle. E, şimdi bugünkü toplantımız ifMC ve İktisat Felsefesi Dergisi'nin ortaklaşan düzenlediği bu toplantıyı bitirelim. Sonuçta geldiğimiz nokta sanıyorum herkesin fikir, iktisat bir multidisipliner bir bilimdir. <gülüyor> Ama yani demokratik olmak için de kesilir gerekir. gerekir. Ama galiba demokrasilerdeki tanım gibi farklılıklar içerisinde iletişimde olacağız. Fakat özden ve farklılıklarımızdan asla ödün vermeden olacağız. İktisat iktisat gibi kalacak. Fizikte fizik gibi kalacak, matematikte matematik gibi kalacak. Galiba herhalde bu konuda bütün katılımcılar bildirir diye düşünüyorum. Ercan Hocam pek... Yıldız Aferin Ağzı'nın siz tam bir delciye Peki, katılımınız için çok teşekkür. Ve ayrıca e, konuşmacılara da değerli bilgilerini bizle paylaştıklar için çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Sağ olun